Oh Çıkkasıydı. Kainat, bugün 9 Mart, Çarşamba. Yıl 2016, ay 3, gün 69, Kasım 123. 1437, Hicri-i Cemazi el 29, 1431, Rumi Şubat 25. Bağ budama, kalem aşısı zamanı. Fırtına, günün sözü. İnsanın, insanın öğretmeninin doğa, kitabının insanlık, okulunun yaşam olduğu bir günü görebilecek miyiz? Halil Cibrat. Günün şiiri Ne oldu? Odamız kararırken indirdiğim perdeler Çarşının gittikçe artan gürültüsü Gelip kenarına oturduğun minder Genç kızken işlediğin masa örtüsü Yeşil abajurlu lambamız Küçük sobamız Anlatsanız Ne oldu o geceler eski akşamlarımız? Beyaz elbiseler giydiğin zamanlar Niçin yazmadık bir yere satır satır duvarlar? Ne oldu konuştuklarımız? Yüzünün pembeliği, saçlarının örgüsü. Ben diyeyim kış şarkısı, sen de yaz türküsü Ne ettik ömrümüzü? Ziya Osman Saba. Günün tarihi 562 yıl önce bugün 9 Mart 1954'te Amerika Kıtasının Uzak Doğu veya Hindistan olmadığını. Yeni bir kıta olduğunu keşfeden Amerika Vespucci doğdu. Yaptığı keşiften sonra Christophe Kolomb'un keşfettiği yeni kıtaya Amerika Vespucci'nin adı verilmiştir. 115 yıl önce bugün, 19 Mart bin, 1901'de Şair Eşref, Gördes Kaymakamlığı yaptığı sırada hicivleri yani yergileri yüzünden tutuklandı. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık ve Açık Gazete programı başladı haftanın üçüncüsü. Bugün Ömer Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızda bir şanti. Mustafa Teti Adi'nin bir Akra, Gana doğumlu bir Afrikalı davulcu, usta davulcunun ve aynı zamanda kendisi etnomüzikolog. Obonu Davulcuları diye bir kuruluşu var. Müzik okulu diyebiliriz. Yaratıcı davul çalınıyor orada. Bestelerinin hepsi Mustafa Tete Adi'ye ait. Ve bir zamanların kraliyetinin, imparatorlukta hatta Obonu. Davulculuğunun, Gağ halkının ve diğer Gana davulcu geleneklerine uygun şeylerin hepsinin bestehelerini yapıyor. Pek çok albümleri olan birisi Aşanti Krallığı da 1701 ile 1957 arasında bir Aka imparatorluğu ve Krallığı Aşanti bölgesinde kurulmuş. Onların müziği. ...Gana bölgesinde yaşıyor... ...Aşanti etnik grubu... ...ve bayağı ciddi bir... ...fil dişi... ...bugünkü fil dişi kıyılarına kadar... ...egemenlik kurmuş... ...sonradan da... ...askeri, askeri birçok savaşa da... ...girmişler... ...şimdi onun neden çaldığımızı... ...anlatacağız... ...bu parçayı... ...neden dinlettiğimizi... Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından görelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncı. İki Kraliçe. Kraliçe Victoria ölümünden kısa bir süre önce kalabalık taçına yeni bir inci ekleme mutluluğuna erişmişti. Altın madenleri açısından zengin Ashanti Krallığı Britanya'nın sömürgesi oldu. Bu fethi bir asır boyunca yapılan birçok savaşa mal olmuştu. <gülüyor> Affedersiniz. İngilizler, Aşantilerden ulusun ruhunun oturduğu kutsal tahtı talep edince o zaman nihai çatışma başladı. Aşantiler çok savaşçı insanlardı ve onları kaybetmek bulmaktan daha tercih edilir bir durumdu. Ancak nihai çarpışmada ordunun başına geçen bir kadın oldu Ana kraliçe Ya Asanteva, savaşçı komutanları saklandıkları deliklerden çıkardı. Cesaret nerede? Sizde olmadığı belli. Çarpışmalar çok şiddetli geçti. Üçüncü ayın sonunda İngiliz topları güçlerini kabul ettirdiler. Galip kraliçe Victoria, Londra'da öldü. Mağlup kraliçe Ya Asanteva, toprağından çok uzaklarda öldü. Savaşın galipleri kutsal tahtı hiçbir zaman bulamadılar. Yıllar sonra Ashanti krallığı Ghana adını alarak Siyah Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk sömürge oldu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet kanlı bir Tarihçeden parçalar okuduk Şimdi tarihte Bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım 1349'da bugün İsviçre'de Bazel ya da Bal Eee de yaşayan insanların e, bir bölümünü teşkil eden Yahudi nüfus e, şeyle suçlanmış kara ölüm. 1349'da ve, ölüm. Veba. Veba. Kara ölüm deniyor. Ama sorumlusu bulunmuş. Yahudiler or mi? Orada Yahudilermiş. Onun üzerine de toplanmışlar ve yakılarak öldürülmüşler, yok edilmişler. Sonra peki veba kalkmış mı ortadan? Kalkmamış. Hı. Ama olsun sorunlar onlarmış. Özür dilesinler o zaman. Dilerler görünce. 1431'de bugünse e, bir başka dava Ruanda, Fransa'da e, e, İngilizlere karşı İngiliz istilacılarına karşı direnen işgalciler. İşgalcilere karşı direnen ordunun başına geçmiş olan genç Jean Dark büyücülükle suçlanmış, suçlu bulunmuş ve şeyde başlamış. Yani daha sonra jandarkın yakılarak öldürülmesiyle sonuçlanacak olan olayın davanın ilk günü başlamış. Yargıçların soruşturmaları başlamış. Jandark sen büyücü müsün demişler. Tabii kolay bir şey değil. Koskocaman İngiliz ordusunu dize getiren 16 yaşında bir ordu. Bir kız. Hem de bu ordunun başında bulunan 16 yaşındaki bir, bir kadın. Kız. Evet dini bütün biri 1916'da da bugün Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanmış Çanakkale zaferi de deniyor. E, mütefik kuvvetleri Yarımada'dan çekilmişler 1916'da bugün çekilmeyi tamamlamışlar. Hücud falan ama mesela öldürülmeden hemen önce bütün ganimetleri de yağmalanmış kutsal kilise tarafından. Kimi? Jean Darkin. Ya olmamıştır. Hiç. Pirinçten yapılma yüzüğüne Jandarkın Darkin cıtılık yaptığı gerekçesiyle ölüme mahkum eden psikopos koşon e, tarafından el konulmuş. Yüzük daha sonra na, hikmetse İngiliz e, kardinal Henry Beaufort'a, Beaufort'a e, satılmış. Yüzük o tarihten sonra İngiltere'yi terk etmemiş. Yeni bir haber var. Ee, tekrardan Fransa'ya geri dönüyormuş. Satın alınmış. Fransız Eğlence Parkı tarafından. <gülüyor> Tabii e, tarihi temalı bir Eğlence Parkı tarafından satın alınmış. Yoksa dedi değil, değil mi Mini Mouse'un? Yok. Mini farenin parmağında Jandark'ın yüzüğü de hoş olabilir de aslında. Puy de -fou. Belki doğru telaffuz edemiyorum ama e, Eğlence Parkı'nın ismi bu. 376.833 Euro'ya karşılığında e, teslim alınmış. ...satın alınmış daha doğrusu... ...ve Fransa'ya da geri dönüyormuş... ...Jandark'ın yüzüğü... ...evet, pü de, fu. pü de fu... ...fu deli demek... püy ne demek bilmiyorum... Deliller bir şey... ...geliyormuş o. yüzük görmek isteyenler... ...pü de da bulabilirler... ...güzel... ...evet oradan... E ...daha eğlenceli olmayan şeylere de geçmek zorunda kalacağız. Bunun da eğlenceli olduğunu ben söyledim ya... <gülüyor> ...ağzımdan bu da çıktı ya. Uzak olunca belki şey <gülüyor> durabiliyordu. Sempatik. Sonuçta düşünsenize koskocaman yüzük... ...eğlence parkında, jandarkın. Evet. <gülüyor> Zamanda o yüzüğü görebilmek için bile insanlar Fransız ordusuna katılıyormuş. Evet, İngiliz istilasını ortadan kaldıran... Cesur bir kadın. Görüntüler görüyor ama kendisine. Ee, onun için büyücü diyorlar zaten. Yani o kadar. Evet şimdi öncelikle ekoloji, çevre, iklim vesaire haberleriyle başlayalım. Çok ürkütücü ama mücadele verilmesi mutlaka gerekli olan haberlerimiz var. Öncelikle şeyle başlayalım en önemlisi e, Kongo'dan geliyor dün e, Galeano e, Eduardo Galeano'nun kitabında Kongo'nun nasıl sömürgeleştirildiğini anlatmıştık e, çok ağır bir hikayeydi Belçika Kralı Leopold'un mülkü olarak tescil edilmişti koskoca yani Afrika'nın en büyük topraklarına sahip ve dünyanın üç büyük yağmur ormanından birisi, üç yağmur ormanından birisinin bulunduğu yer işte Kongo, Joseph Conrad'ın de ünlü Heart of Darkness karanlığının yüreği yüzbaşı kurtsun hikayesi çok ağır bir hikayeydi şimdi Kongo'dan başka ağır hikayeler de geliyor Nasıl zamanda Belçika e, Kongo'ya e, el koyup kendi mülkü olduğunu iddia ettiyse şimdi de Kongo hükümeti bütün Kongo'ya el koyarak kendi malı olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Bunun içerisinde dünyanın en büyük ikinci yağmur ormanları da dahil e, Teksas büyüklüğü. iki, iki Texas'ın Texas Yani iki Türkiye deniliyor. aslında. Öyle mi? Evet, yani Teksas e, Türkiye'den biraz küçük. Hadi bir buçuk Türkiye diyelim. Topla. Anladım. 2002 senesinde bu iki Teksas büyüklüğündeki dünyanın en büyük yağmur ormanlarına e, kesimini e, yasak getirilmişti. Bu konuyla alakalı çeşitli illegal e, kesimlerin ve yolsuzlukların yapıldığına dair de iddialar ortalarda dolaşmaktaymış. Ama 2002'den beri en azından bir, iyi kötü bir yasak devam ediyordu. O kalkıyormuş. Evet bu kalkıyormuş Onlara. ve şu anda e, bu ormancılar açılıyormuş. Dünyanın en büyük ikinci yağmur ormanı ve Çevre Bakanı açıklamış bu da tarihi bir an olsa gerek Çevre ve Koruma Bakanı Robert Bopolo Bogeza yani hem çevre hem doğa koruma ve sürdürülebilir gelişme sürdürülebilir kalkınma bakanı demiş ki yani yeni lisans vereceğiz kerestecilere kesimler için çünkü hükümet gelirlerini artırmak için demiş. Yani peki bunun çevre, doğa korumu ve sürdürülebilir gelişme ile ne ilgisi olduğunu soracak olursam bilmiyorum. Belki sen biliyorsun. Selahattin biliyordur. Ama şöyle diyorlar bir moratorium vardı. Andıç yeni şeyler haklar veriliyor ormanlar üzerinde. 2002'de bakanlık kararnamesiyle ve 2005'te de başkanlık cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verildi ama ülkemizin gelirlerinde büyük bir düşüşe sebep oldu orman Hı. kesemiyoruz gelirler düşüyor bu olmaz demiş ve bu dolayısıyla andıçı kaldıracağız demiş memorandumu ve geçen yılın Paris iklim zirvesinde e, Kongo e, ne demişti hatırla, hatırlıyor muyuz hayır Kongo temsilcisi çok önemlidir iklim değişikliğiyle e, mücadelede yağmur ormanları gibi şeylerin korunması <gülüyor> kesilirse mahvoluruz demişti. Hatta 2025 yılına kadar 3 milyar hektarlık e, milyonluk hektar 3 milyon hektarlık alana e, ağaç dikim yapılacağını evet, da müjdelemişti. Milyarlarca ağaç dikeceğiz demişti. Şimdi o kalana değişmiş. Neden? Para yani lazım. Para lazım. Para lazım da bir diğer taraftan da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok donör e, Kongo'ya bu yağmur ormanlarını koruması için destek veriyordu. Bunun bir milyar dolara yakın e, olduğu söyleniyor. E, o zaman bu ya, para ne olacak? Onu, onu Türkiye'ye verecekler. Yani bu parayı tabii Ağaç ki şey yapması de. kolay. Müfteciyi Değil de. daha doğrusu. E, hesap verilebilirliği... Olması gereken paralar ya Avrupa'dan geliyor ve Avrupa bu paraların aynı zamanda ne nereleri hangi kalemlere harcandığını istiyor. Ama halbuki ormanı açtığınız zaman e, çeşitli şirketlere girin parçalayın sizindir artık bu orman dediğiniz zaman kimden ne kadar alacağınızı kendiniz belirliyorsunuz. Paranın yolunu kendiniz çiziyorsunuz ve hangi cepte duracağını da aynı şekilde kendiniz belirliyorsunuz hesaplamanıza evet. gerek yok müjdeye milyarlarca dolarlık bir durum var burada hiç hesap filan soran sorulması söz konusu değil e, fakat e, insanlar çevre ve ekolojiyi korumak için e, uğraşan insanlar ayağa kalkmış durumdalar kampanyalar başlatıyorlar bakalım durum ne olacak bunu digital journal diye bir siteden aldık kesavan uni Krishna'nın haberi ve çok ayrıntılı bilgiler var. Bu böyle. Bunun kesilmesi halinde bütün dünyanın, yalnız Afrika'nın, yalnız Kongo'nun değil, yalnız Afrika'nın değil, bütün dünyanın iyice dara düşeceği bir durum ama merak etmeyin başka yerlerden başka ağaçlarda Dikilir, dikilir, dikilir. dikilir. dikilir. 4 milyon nüfusu var. Yok ne kadar nüfusu varmış Kongo'nun yazmıyor. Yok daha yüksek daha değil. yüksektir. Yani Afrika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi olsa gerek Kongo. Ee, nüfusu demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak ne kadarmış? Hmm. 81 milyon. 2015'te evet. yapılan sayım'a göre bayağı da kalabalık. Yakın, evet. evet. Onlar ama ne yapalım hükümet gelirlerinin azalmasına hiçbirimizin de şeyi olmaz değil mi? Yani katlanamayız buna hükümet gelirleri azalmamalı. Ormanların ortadan kaldırılması mı hükümet gelirlerinin azalması mı diye bana soracak olursanız ben C şıkkını tercih ederim. Nedir o? Hiçbiri. Ya da siz koyun ismini. Şu davulcuları çal bakalım. Dünkü Kongo yok o Kenyaydi. Gana. Bugün, Ganaydı, bu Gana'ydı. Gana'ydı. Sen Kongo davulları bul ve çal bakalım. Görelim ne olacak. Oradan şeye geçelim. Orta Amerika'ya geçelim. Çok Son derece ciddi bir durum var. Honduras'ta darbe olduktan sonra Amerikan destekliği darbe olduktan sonra korkunç şeyler oluyor. Dün iklim için programında da kısmen konuşma fırsatı bulmuştuk. Berta Kaceres'in Dünyanın önde gelen çevre ve yerli liderlerinden birisi aktivist evinde perşembe günü e, Goldman çevre ödülünü çok prestijli saygın Goldman çevre ödülünü kazandıktan bir yıldan az bir zaman sonra evinde kurşuna dizilerek öldürüldü. Ve bunun hükümet askeri hükümet şey olduğunu söylüyor. Planda Soygun. Şey, plan... Soygun uygun deniyor. Ha, ha. Ee, 2010'da darbe olmuştu. Kaç sene olmuş? 6 yıl. 6 yıllık darbe içinde e, Amerika'nın desteklediği özellikle Hillary Clinton'ın da çok net olarak destek verdiği darbeden sonra Honduras'ta toprak haklarını ve çevre haklarını koruyan kaçıncı e, aktivist öldürülen biliyor musun? Kaçın efendim? 110. 110. 110'uncusu. Yani dünyanın en tehlikeli işlerinden birisi çevre korumak oluyor bazı yerlerinde dünyanın. Giderek de artıyor bu tabi... Yani 6 yılda 110 kişi öldürmüşler. Ve e, öldüğü tarihte daha da korkunç bir şey söyleyeceğim. Maalesef dinleyicilerin biraz yüreklerinin kararmasını göze alacağız. Öldürüldüğü anda Caseres, Caseres pardon yanında bir Meksikalı önemli bir çevre lideri var, Gustavo Castro Soto. O da çok iyi bilinen bir çevre hakları mücadelcisi ve Meksika'da Friends of the Earth kuruluşunun Meksika temsil şeyinin başı bölümünün başında geliyor kuruluşun. E, ateş etmeler e, tanık olmuş ama yalnız tanık değil kendisi de muhtemelen hedefti ve iki kurşun yarası almış. Şimdi insan hakları aktivistleri diyorlar ki hükümet Meksika'da olduğu halde bırakmamış yaralı halde yanında Meksika Büyükelçisi Honduras'ın olduğu halde geri o kasabaya döndürülmüş. ...ve sorgulanmaktaymış... ...bir tek mektup dışarı çıkarabilmiş... ...şu anda oluyor... ...ya bekle ölmüştür... ...bilmiyoruz... ...Demokrasina'da çok tüyler ürpertici bir mülakat vardı... Beverly Bell... ...bu konuyu yakından takip edenlerden birisi... ...bir başka çevre... da çalışanı... ...ve aynı zamanda... ...Gustavo ile Berta'nın yakın arkadaşı... ...kendisi... Worlds diye... Sosyal ve ekonomik bir adalet örgütünün de başını, koordinatörü. Ee, Beverly Bell diyor ki, yani sadece tek tanık olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kendisi de öldürülmek istendi diyor Hı. kesinlikle. Ve şöyle tek bir mektup çıkartmış. Beni de öldürmek istediler, hala öldürmek istiyorlar. Hayatım büyük tehlikede demiş. Bırakmıyor ee, Honduras'ta e, polisler hayduda dönüşmüş durumda, sorguluyorlarmış. Ha, e, hırsızlar öldürdü diyorlar zaten. Kanserisi de. Memleketin en büyük ödüllü çevrecisinin ölümünden bahsediyoruz ve uluslararası hukuk filan ayaklar altında yani çatır çatır çiğneniyor. Sen git demişler eskortluk eden. Büyük Elçie, Meksika, Büyük Elçisine. Biz sorgulayacağız bunu demişler. Bilemiyor durum ne olacak? Bu olaydan hepsi nerede geçiyor? Şehir olarak? Ee, unuttum, o küçük bir şehirde, Şeyin e, Caseres'in e, Esperanza galiba, La Esperanza. Esperanza kasabasında geçiyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Honduras'tan eğer bahsediyorsak dünyanın en fazla cinayetin işlendiği bölge olarak da evet. nitelendirilen bir ülke olduğunu söylememiz lazım. Ve yeryüzün en çok çevrecisinin katledildiği yer aynı zamanda. Nüfusu sadece 8 milyon olmasına rağmen her gün 20'ye yakın kişi öldürülüyormuş Honduras'ta. Evet. Dünyanın en yüksek cinayet oranına sahip ülke olarak da aynı şekilde geçiyor. Bundan bir öncesinde yani ikinci ülke dünyanın en fazla cinayet oranına sahip ikinci ülke ise Venezuela, oradan gelelim bu kaç kişinin öldürüldüğüne ve oranlarına ne kadar büyük olduğuna. Ee, hükümet karşıtı eylemlere sahne olan Güney Afrika'dan bahsediliyor Diken Komun'a biri geçtiğimiz sene. O zamandan çıkardıkları bir derleme olsa gerek bu. Cinayet oranları hayli yüksekmiş. 2012 yılında 100 bin kişiden 53.7'si başkaları tarafından öldürülmüş. 100 bin kişiden 53.7'si. Ee, Honduras'ta ise e, cinayet oranının en yüksek olduğu ülkede ise uyuşturucu kartelleri ve çeteler nedeniyle 2012 yılında ölenlerin 100.000'de 90.4'ünün cinayet kurbanı oldu açıklanmış yani istatistiksel açıdan da en fazla cinayetin olduğu nüfusa göre de ülke olarak da geçiyor askeri Honduras. faşist bir diktatörlük var ve sokmadılar. çetelerle var ve çetelerle askerler işbirliği halinde hükümetle orada ve yani dünyanın en tehlikeli işi çevrecilik haline geldi Brezilya'da da öyle aslında ve şöyle oluyormuş yani bu konularla alakalı çeşitli belgeseller çıkıyor. Ben de Vice News'te izlediğim bir belgeselde görmüştüm. Çeteler iki çete var. Bir tanesi Barrio 18'dan ve diğerinin ismini tam olarak hatırlıyorum. MI6 olsa gerek tam olarak hatırlamıyorum. İki çete oturup masaya birbiriyle konuşabilecek kadar bir diyalog alanını açabilmişler yakın bir zaman içerisinde. Her şey iyi güzel ilerliyor. Ateşkes sağlanacak. Ama bir anda bir şey oluyor ki hiç kimsenin açıklayamadığı bir şeyler oluyor. Ve aynı şekilde tekrardan birbirlerine giriyor çeteler. Yani. Oradaki onların mensupları. Ne oldu hiçbir zaman açıklanamıyor. Herkes suçu birbirine atıyor. Bu son derece acil durumu tamamlayalım. Yani Gustavo Castro Soto adlı Meksikalı çevre aktivisti ne yıkmaya çalışıyorlar? Sen öldürdün demeye çalışıyorlar diyor. Ee, şey Yakın arkadaşları olan. demokrasi Now'a now konuşan. Beverly Bell. Yani suçu bu öldürme suçunu da şimdi tek tanık olan yakın arkadaşına yıkmaya çalışıyorlar diyor. Artık dünyanın vardığı nokta bu halde. Bilmiyoruz sonucu takip etmeye çalışacağız. Sen belki bu isimle bak. Gustavo Castro'su bakın diye bir şey çıkar Bakalım. mı diye pekala da Peru'dan da. Kontrol edemiyorlar mı şu kısmında evet. eklim. Yani kontrol edilemiyor. Artık çeteler sadece bir ülkeye özgü değil, Latin Amerika'da. Mesela bu Barrio 18 18. sokak çetesi denilen büyük yapı sadece şeyde değil, Honduras'da değil, aynı zamanda El Salvador ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bazı bölgelerinde hüküm sürüyor. Evet, onun için zaten bu hükümet değişikliğine bir şey yapmadı, destekledi Amerika'da zaten maalesef. Ki kendi ülkesinde bulunan bu çete mensuplarını da diğer ülkelere, mesela Honduras'a, El Salvador'a gönderebilsin. Diye. Aynen aynen öyle ve durum şöyle, maalesef şu hükümetin elinde şu anda, hükümet kolluk kuvvetleri, ama olayın olduğu yere götürmüşler. Uçaktan almışlar. Hı hı. Yani Büyükelçi pasaportunu gösteriyor. Meksika vatandaşıdır diyor. Memleketine götürüyorum diyor. Bana başvurdu diye. Sen çekil diyorlar Büyükelçi'ye. Uçakta bir takım çetecikli herifler geliyor. Alıp götürüyorlar yaralı adamı. Sonra da bu olayı hırsızlık diyorlar. Hırsızlık sebebiyle gerçekleştiriyorlar değil mi? Bu, bu bu öldürdü diyorlar Hı. Meksika vatandaşını. Hı, anladım anladım. Uçağa binmekten alıkoyuyorlar yani. Anladım. Korkunç akıl almaz bir olay yani. Gerçek çeteler mi alıp götürüyor yoksa Hayır. Hı. Gömet Kollu kolluk kuvvetleri havalimanından gelip kolluk Maaşlı çeteler. Maaşlı çeteler. Anladım. Bu arada da Peru'dan da çok veremediğimiz bir haber vardı. Bir yerli grubunun elinde Amazon'da, Peru'da da, Amazon ormanlarında yağmur ormanlarında çok ağır şeyler oluyor. Mayuriaga ortak alanlarında, topraklarında, toprak da denemez işte. Tabiat bölgesinde yaşadıkları yerlerde müşterek olarak yaşıyorlar. Fakat Peru'daki Amazon'da iki tane büyük petrol dökülmesi felaketi oldu. Evet. Yaniler bütün her şey petrole battı. Çamura battı böyle. Simsiyah oldu. Ve hiçbir şey yapmıyor hükümet. Bu yakın bir zaman içerisinde mi oldu yoksa? Birkaç gün önce. Birkaç gün önce mi? Evet. Birkaç gün önce şey vardı. Elinin etkisiyle ortaya çıkan yağışlardan bahsediliyordu. Onunla beraber mi karıştı acaba diye merak ettim. 12 saat sürekli yağmış yağmur. Ve e, her şey birbirine girmiş durumda tarafı. işte 29 Şubat'ta şey ilan edilmiş merkezi hükümet tarafından olağanüstü hal çünkü bu şey yani simsiyah çoluk çocuk kadın erkek batmış durumda kabileler halinde yani fotoğraflar hakikaten inanmakta güçlük çektiğim sonunda hiçbir Hı. şey yapmayınca hükümet bu önceden e, olmuş olay ve Şubat ayında olmuş olan bir olaymış bu ve sonuç olarak da Peru kabilesi rehine almak zorunda kalmış. Hiçbir şey yapmayınca, eyleme geçmeyince, su içem, içecek suları, yiyecek, yiyecekleri yok. Zehirli, petrole bulanmış. 3000 varil ham petrolle kirlenmiş evet. bu bölge. Ana borudaki, peridoki ana borudaki sızıntı, ufak bir sızıntı 3000 varil petrolün toprağa ve sulara dökülmesine neden dünyanın en güzel bakir alanları, en Harika doğa alanından bahsediyoruz ve şimdi 8 rehine almışlar ve merkez hükümeti hiç olmazsa bizim şeyimize dikkat çeksin diyorlar. Sonuç belli değil. 17 milyon, milyon dolara yakın para cezasıyla karşı karşıya kalabilirmiş şirket Petro Peru. 17 milyon alırlar. Yerlerde de yok mu Peru'nun bir toksi, toki sistemi? Yakın zamanda gidilmişti Batata Latin Amerika. Patates falan yapıyor mı? mu Toki'ye? Manyoka. Yani ne yiyorlar onlar bilmiyorum ama yiyecekleri yok. Yani ya bunlar petrol şirketinde çalışırlar, şoför olurlar. Ee, oradaki esnafın arasına karışırlar. Belki daha da aşağıdan başlarlar. Hem bir şekilde bir başını sokabilecekleri bir ev lazım. O yüzden Türkiye'deki müteahhitleri de buradan çağrımızdır. Latin Amerika'ya hmm. es geçmeyin. Ne kadar evet, Afrika'ya bakıyorsanız Latin Amerika'ya da bakmak gerekiyor. Evet, son çevre haberi olarak da şeyi söyleyip kapatalım. E, Cleveland'de e, şey, büyük bir, e, 4 yıldır devamı 3 yıl oldu devam eden bir orijinal film de yapılmış belgesel. Vali bile bile, her şeyi bile bile çocukların kuşaklar boyu zehirlenmesine göz yummuş oldu ortaya çıktı ama hala görevde vali. Bu dava açtılar yalnız Flint ahalisi. Çeşitli ceza davaları açtılar. Bakalım tazminat davaları ne olacak? Diye. İyi bir haberim var istiyorsanız bununla yani, bitirelim on, sizdeki haberler bittiyse. Ben de bir tane daha bu sefer iyi haber var. Break free from fossil fuels gayet cesur kordone ve dünya çapında eylemlere girişiyorlar. Mayısın başında olacak Türkiye'de işin içinde, Almanya'da, Nijerya'da, Türkiye'de, Avustralya'da, Brezilya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kordone bir şekilde bütün eşgüdümlü harekete geçiriliyor. Onu da belirtelim. Evet, iyi haber gelelim. Bu da iyi değil mi? Bu evet iyi, iyi, iyi bir haber bu. Ee şeyin Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirliklerinden çok söz ediyoruz. Hem planlanmış olan projeleriyle hem planlanmamış olan projeleriyle biliyorsunuz. Başlanmış olup da e, tamamlanamayan projelerini. Dünya projesi bitmiş mi adalar? Yok, yeni bir proje var. Yeni adalar. Yeni bir proje var. E, İngiliz mimari proje firması Baharash Architecture e, Dubai çöllerine en çok yeşili olan otel yapmayı planlıyormuş. Yeşile mi boyayacaklar mı? Yok bahçesi palmiye ağaçlarıyla kaplı olacakmış. Ortasında da geniş ekolojik bir havuz bulunacakmış. Budur işte. Ya. Güneş enerjisiyle çalışabilen sistemle aynı zamanda çevre dostu özelliğinde olmak yönünden ağır basacakmış. Farklı hayvan türleri için doğal yaşam alanında oluşacakmış. Çevre dostu alanda hayvanların bakımı için biyologlar da çalıştırılacakmış. Toplam 14 bin metrekarelik alanda inşa edilecek otelin 2020 yılında tamamlanması bekleniyormuş. 2020'ye kadar biraz sabretmeniz lazım. Birleşik Arap en yeşil oteli. Dinleyicilerimizle beraber hep beraber orada 5 yıldızlı otelde bir tatil yaparız artık. Tabii. Güneş panelleri tepemizde. En yeşil. Aslanlar yanımızda. Aslan mı? Aslan. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Arap aslanı. Ha anladım. Pardon. Aslan deve. Ee, evet. Peki burada ara verdikten sonra da kadınlar gününde bütün dünya çapında neler yapıldığını anlatacağız. Birazcık çok e, Diyarbakır'da Sur ve Cizre gölgesinde kadın günü kutlaması oldu. Ayrıca kilise, roket saldırısı oldu. Feci bir e, IŞİD saldırısı. Dört e, yaşındaki bir çocuk öldü iki yaralı var. Aynı zamanda Sur'da biri bebek 9 kişi tutuklandı böyle. Bebeğin yani. suçu neymiş? Terör. Herhalde bilmiyorum. Bebek niye tutuklandığını ilk defa duyuyorum ama olur böyle şeyler. Güyünce bir ifadesin. Evet. İdil'de askeri operasyonlar sona ermiş. Sur'dan çaplak tahliye fotoğrafları oldu ortaya çıktı. Jitem adını Twitter hesabından paylaşılıyor. İyi derken duvar dibine dizildiği görülüyor. ...olur böyle şeyler demiş... ...valilikte... De ...normaldir, rutindir demiş... ...böyle şeyler... ...tuzağa karşı tedbirdir... ...dünyada da herkes böyle yapıyor demiş... ...öte yandan mülteci pazarlığında da... ...Avrupa'da... ...büyük bir bölünme var... ...çok kuvvetli... ...eleştirel yazılarda çıkmaya başladı... ...hem Avrupa'nın temel değerlerini... ...hem de Türkiye'nin... ...gittikçe... Çine düşmekte olduğu despotik e, rejim değişikliğine doğru gidişi eleştiren dört bir yandan Amerika'dan Avrupa'dan e, ve başka yerlerden çeşitli yazılar var. Derleyebilirsek derleyebildiğimiz kadarıyla onları da size oku, sizinle paylaşmaya çalışacağız. Açık kaste. Magic has me in its spell. Old oh, black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go. Round and round I go. Like a leaf <laughs> caught in a tide. Should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, flame, flame of desire. That only your kiss put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the Love the spin I'm in, under the old black magic called love. Ooh, in a spin, love the spin I'm in, under the old black magic called love. In a spin, love the, the spin, spin I'm, I'm in, under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? Put out the fire For you're the lover I have waited for In a spin, love the spin I'm in Under the old black magic hall love In a spin, love the spin I'm in Under the old black magic hall love Keili Smith ve Louis Prima'nın duetini dinledik çok meşhur bir şarkıda That Old Black Magic bir jazz standardı. Kara büyüden de bahsetmişken aşk denen o kara büyü diye jazz standardını seslendirler. Keili Smith asıl adı Dorothy Jacqueline. Keili 9 Mart 1932'de Virginia'da doğmuş ama hem İrlanda hem de Cherokee kızıdır. Yerli ataları var. Yani tam bir diğer bir birleşim aslında denebilir bir melez. Zaten çok ünlü ve önemli bir şarkıcı tarzıyla, duetleriyle Frank Sinatra'yla da yapmıştı. Ve uzun bir aradan sonra da tekrar geç yaşta tekrar başladı söylemeye. Çok beğeniliyor. Ona bir günaydın diyelim ki ismete. ve Buldum. Onu da hemen ektim. Malumat fırçalık yapalım. E, bu Honduras'taki iki ünlü çetenin ismi 18. Sokak Çetesi ve Mara Salvaturaka'ymış. E, bu iki çete arasında devam eden bir savaş var. Zaten Latin Amerika'nın tamamı içerisinde neredeyse devam eden bir çete savaşları var. Bu sadece Latin Amerika'ya özgü değil. Geçtiğimiz aylarda yakalanmadan önce Guzman'ın, El Capon'un, e, Meksikalı mafya liderinin, hani hapisten e, olaylı bir şekilde kaçıp yine olaylı bir şekilde yakalanan Capon'un, ee, i̇şit lideri Baghdad diye çapo galiba çapo mu hmm. çaponun e, işit lideri Baghdad diye yaptığı bir uyarı vardı benim işime engel olma diye sadece bu olaylar Latin Amerika özgü değil dünyanın dört tarafının sarmış bir ağ olduğunu da gösteriyor. Fakat daha değil. da vahimi tabii hükümetlerle de askeri darbe hükümetleriyle falan da iç içe olduklarını gösteren evet. en tipik olaylardan birisi de bu işte. Evet, biraz önce bahsettiğim belgesel de şey Honduras'ta değil El Salvador'la alakalıydı onu da şimdi buldum. Ee, orada da aynı şekilde doğrudan hükümetin arabulucu bulucu olmak yerine arabulucu bulucu olmaktan daha ziyade işleri kızıştıran bir konuma getirmeye çalıştığından da bahseden çeşitli imalar ve e, demeçler vardı. Her iki çetenin üyeleri tarafından da yapılan. Evet, dünya tarihinde görülmüş en büyük uluslararası hukuk ihlallerinden biri ya büyük elçi götürüyor, eskort ediyor ya havaalanında, ülkesine dönecek vatandaşı, pasaportu var. E, Meksika vatandaşı olmaz diyorlar. Götürüyorlar. Bir takım çete kılıklı herifler. Neyse. Durum böyle. KSR's'in, KSR'sin, Berta KSR'sin, Öldürülmesi uluslararası insan kadın gününde de müthiş dünyanın dört bir tarafında büyük bir müthiş bir sevgi ve inançla toprak anaya saygı şeyine dönüşmüş. Berta Kaceres bize yıllarca bir yerli kadın aktivist olarak insan kadınların vücutlarının Em ilk toprağımız onlar diyor. Alanımız ardından da topluluk topraklarının, toprağın, suyun ve müştereklerin savunulmasını bize öğretti. Onun peşinden gidiyoruz diyorlar. Friends of the Earth International'dan, Yagoda, Munic konuşmuş ve Dünya'nın dört bir tarafında Naomi Klein'in filan da e, şeyleri var, tweetleri var. Friends of the Earth, hepsi e, Naomi Klein'de Evinde toprağı, suyu ve halkı savunduğu için evinde öldürülen Bertaka Seres'in yasını tutuyoruz ama bir yandan mücadeleye devam edeceğiz diyorlar herkes. Türkiye'de de öyle oldu. Kadınlar feminist gece yürüyüşü için Taksim'e çıktılar. Kadın yaşam özgürlük, dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa gibi sloganlarla... Ee, 14 yıldır düzenlenen feminist gece yürüyüşünün katılımcıları kadın yaşam özgürlük jinciyan azadi dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa ve benzeri sloganlarla yürümüşler kadınların bu savaşa rızası yok diyorlar ayrıca barışçı Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun geçen yıl bir açıklamasında kadınların kariyer olarak anneliği merkeze koymaları gerektiği yönündeki açıklaması da yeniden gündeme gelmiş. Daha geçen gün bir arkadaşımız bıçaklandı diyorlar. Zaten sadece Şubat ayında e, neredeyse her gün bir kadın öldürülmüştü. Onu da bir anetten görmüştük. 29 gün içinde 24 Kadının öldürüldüğü eşleri, kocaları ya da başka erkekler tarafından sokakta büyük ölçüde böyle bir şey. Sur'da da aslında Diyarbakır'da Sur ve Cizre gölgesinde Kadın Günü kutlaması yapılmış. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Diyarbakır'da istasyon meydanında düzenlenen bir mitingle Çocuk yaşta evlilikleri de protesto ediyorlar. Özgür Genç Kadın adını veren bir grubun gelinlikli protestosu da çok ilginçti aslında görüntü olarak. Görebildiğim kadarıyla Zelal adındaki genç kız çocuk yaştaki evlilikleri kınamak için gelinlik giyip siyah kuşak bağladığını anlatmış. Hatice Kamer'in ilginç bir izlenimler dizisi var şeyde. Diyarbakır'dan BBC Türkçe'den HDP mitingi saldırısı sonrasındaki ilk miting yapılıyor ve surda yeni bir cizre yaratmaya çalışıyorlar diye konuşanlar da var katılımın az olmasından şikayetçi olanlar da var çünkü alan olmalıydı diyorlar ama orada da müthiş bir korku ve yılgınlıkta Yılgınlık demeyeyim ama müthiş bir dehşet havası esiyor. Savaş evet, havası var. Savaş çünkü. havası var. Ee, bak İçişleri Bakanı Efkan hala açıklama yapmış. Yüzdelik kısmının %99'u tamamlandığını, %1'lik kısmın geride kaldığını ve onun da yakın zamanda biteceğini söylemiş. Ama sokağa çıkma yasağı da devam ediyor demiş. Evet. %1'e rağmen öyle mi? Evet, evet. Yani bu şey diyor, Sur'da çok hassasiyetle korumak, Sur'u çok hassasiyetle korumak zorundayız. Sur'un tamamında değil, 6 mahallede operasyonlar yapılıyor. 53 mahalle var, vatandaşlarımızın can güvenliği, vatandaşla terörist ayrımını kesin bir şekilde yaptığımız için uzun sürüyor. Mesela bebek, evet. teröristle bebek olmayan terörist arasındaki ayrılık. Evet. Şurada biri bebek, 9 kişi tutuklandı çünkü. Beritan Tosun. Evet. Bir buçuk yaşında. Böylece tutuklanan sivillerin sayısı 20'ye yükseldi. Örgüt üyesi oldukları ve anayasal düzeni silah zoruyla değiştirdikleri iddialarıyla savcılığa sevk edilen 19 kişiden kaçı çocuk? 8'i. Yani neredeyse yarısı. İşte ayırıyorlar ama. Terörist çocuk, terörist olmayan çocuk, terörist bebek, terörist olmayan bebek diye herhalde. Sur diğerlerine göre daha büyük, daha karmaşık ve tarih kimliği var diye de söylemiş. Tarih kimliğinden de haberdarmış gördüğünüz üzere devlet yetkilileri. Öbürlerine göre biraz daha uzun sürdü, İdil de o kadar uzun sürmedi. Şu an, Şurası ilginç, şu an %70'i bitmiş durumda. 21 Mart'a kadar Sur'a e, Sur'da biter diye düşünüyorum ama öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Çok az kaldı, %99'u tamamlandı, %1'lik kısım kaldı demiş. Evet Beritan Tosun da Ama %1'lik kısma rağmen de işte Sokağa çıkma yasağının devam etmesi Büyük bir çelişki bence Beritan Tosun da cezaevine Konuluyormuş annesiyle birlikte Çünkü annesi Remziye Tosun dürüst, Savcılık kararıyla Eşi Cezaevindeymiş Remziye Tosun'un Diğer 6 çocuğu da Savcılık kararıyla çocuk esirgeme Kurumuna verilmiş evet, Çocuk esirgeme kurumuna veriliyormuş biri de cezaevinde. işte böyle bir trajik durum. Ayrıca Dicle Haber Ajansı muhabiri, Diha muhabiri mazlum dolanın da içinde olduğu 5 kişi de surdan çıkmıştı 19 Şubat'ta. Yaralı olarak ambulansa taşıdıkları Fatma Ateşliği hayatını kaybetmişti. Tutuklanan sivillerin sayısı da 20'ye yükseldi. Bu arada kilise e, bir roket saldırısı e, oldu. Onu da hemen belirleyelim. Kışit kontrolündeki bölgeden ateşlenen sekiz roket mermisi kilise düştü Kazım Karabekir mahallesinde bir kişi olay yerinde bir çocukta hastanede hayatını kaybetti Belediye Başkanı Hasan Kara kalabalık yerlerden uzak durun ev ve iş yerlerine çekilin uyarısı yapıyor Sekiz katuşer roketi kentte korku ve panik yaratmış Sızık'a Mabzer isimli bir kadın 54 yaşında ve 4 yaşındaki Mert Özkan ölmüş. 2 de yaralı var. Çok trajik bir görüntülerin sesine de kulak verebiliriz şimdi. bu sesler çok yürek paralayıcı kadının kendisini kadıncağızın yerlerde, yerlere atıp atıp durmasının görüntüleriyle eşlik eden sesler bunlar herhalde çocuğunun ölmesi üzerine ol, olsa gerek. Ama bunlar savaşın öyle filmlerde görüldüğü veya da hamasi notukların arkasında kahramanlık duyulacak bir olay olmadığını göstermek açısından bir parçacık işe yarar diye bu sesleri sizinle paylaşıyoruz. Çünkü çok çok çok vahim şeyler oluyor. O savaş dediğiniz şey öyle oyuna hiç benzemiyor. Evet, sadece Türkiye tarafında değil, aynı zamanda bu çatışmalar Suriye tarafında da gerçekleşiyor. Zaten orada gerçekleşen çatışmaların bir e, devamını Türkiye üzerinde görüyoruz. Bunu unutmayalım. Askeri kaynaklar bu olay gerçekleştikten sonra Suriye tarafından 5 ayrı yerde, Suriye tarafında 5 ayrı yerden Türkiye'ye atış yapıldığını belirlemiş. Ve misliyle karşılık vermişler. Fırtına obüslerinin bu hedefleri 50'den fazla atış yaptığı söyleniyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesine göre. Evet, Kadınlar Günü'ne dönecek olursak son bir kez daha. Ee, işte Kadınlar Günü'nde utanç, yasaklar ve ayrımcılık ve hatta Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyenin Özgecan Aslan Parkı'ndaki dört balerin heykeli müstehcen pornografik bulunarak kaldırılmış belediye yetkilileri Özgecan anıtını gölgelediği için kaldırdıklarını savunmuşlar. Babası Mehmet Aslan da Özgecan'ın aynı şeye bin kişi bakar, bin kişi de ayrı ayrı görür demiş. Ama böyle bir sanat deniyor vardı. işte bu yüzden bunu. Evet sanat böyle. Türkiye'deki kadın hareketlerinin çok daha yaratıcı olduğunu söyleyen de ilginç bir araştırma var Doğu Çevre'den. Türkiye'deki kadın hareketleri Bremen Üniversitesi'nin araştırma projesinde konu olmuş. Araştırma ekibi Türkiye'deki kadın hareketlerinin canlılığıyla Avrupa'daki feminist hareketlerden ayrıldığına dikkat çekiyor. Yani şöyle bir durum var. Türkiye'de e, yaratıcı fakat dünyada da şimdi kadın hareketleri çevre hareketleriyle birleşmeye başladı. Buna da dikkat çekelim. Karseres'in ölümünün ne kadar kadın hareketiyle çevre hareketini birleştiren bir şey olduğunu. Burada da Deutsche dedi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'de kadınların hak mücadelesini taş, sokağa taşıdığı günlerden biri araştırmışlar ve özellikle Profesör Yasemin Karakaşoğlu ilginç bir değerlendirme yapıyor. Ona da kısaca kulak verelim şimdi. 2014 yılından bu yana devam eden Mercator Vakfı'nın desteklediği araştırma Türkiye'deki kadın hareketlerinin farklı şehirlerde karşılaştırılması adını taşıyor. Araştırma ekibinin başkanı Prof. Yasemin Karakaşoğlu araştırmayı şu sözlerle anlatıyor. Bizim için önemli olan Türkiye'deki kadınların sorunların çözümü, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi için nedenli büyük bir çeşitlilik içinde mücadele ettiğini göstermekti. Araştırmamızın sonuçlarından biri kuşkusuz Almanya'ya ve Avrupa'ya Türkiye'deki kadınların kendi kaderini eline almak istediğini, siyasi ve toplumsal yaşama katıldığını, kendi sorunlarını oldukça yaratıcı biçimde dile getirdiğini ve mücadeleci olduğunu ortaklandı te koymak olacak Türkiye'nin siyasi olarak gergin bir süreçten geçtiğini, hükümetin sosyal hareketlere karşı baskıcı bir tutum içinde olduğunu belirten Karakaşoğlu, buna rağmen Türkiye'deki kadın aktivistlerle görüşerek gerçek durumu ortaya koymak için çabaladıklarına dikkat çekiyor. Araştırmanın bu yıl Aralık ayında tamamlanmasının ardından Almanca, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere çok dilli bir raporla sonuçların kamuoyuna tanıtılması planlanıyor. Bremen Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi çatısı altında hazırlanan araştırmanın dikkat, Çekici yönlerinden biri de İstanbul'dan uzaklaşılıp Denizli, Muğla, Diyarbakır, Artvin gibi Anadolu'da yer alan şehirlerdeki kadın hareketlerinin incelenmesi. Araştırma görevlisi Aslı Polat Demir şöyle konuşuyor. Evet Aslı Polat Demir... Dinleyelim istiyorsanız Dinleyelim. Orada, da, orada da ufak bir parça olması lazım. Artvin'le ilgili işte bu çevre şeyiyle şimdi tam orada... Benim de demin söylediğim evet. şey çevre hareketiyle kadın hareketinin birleşme noktasını Aslı Polat Demir de aynen tespit etmiş. Doğu Çevre'den dinleyelim. İlk başta Ankara ve Diyarbakır'la başladık. Ankara zaten hani ülkenin başkenti. Diyarbakır'ı hani Kırtka bölgesinin en büyük şehri olduğu için Diyarbakır'ı seçtik. Daha sonra proje ekibimizle tartışmalar yürütürken dedik ki hani, bu e, Türkiye'deki e, doğu batı algısını bir kıralım e, zaten çok farklı şehirler de var e, hani e, özellikle kadın hareketinin oldukça güçlü oldu bu yüzden e, Muğla ve Denizli seçtik Ege'de İzmir'i seçmedik çünkü hani birazcık da periferiden gitmek istedik e, özellikle çevre hareketiyle bağlantısı olduğundan dolayı da e, Artvin'i seçtik ve bölgede Hani daha ekonomik olarak e, merkezi bir konuma sahip olduğundan dolayı da Trabzon'u seçtik. Farklı platformlara dahil 65 kadın aktiviste söyleşiler yaptıklarını belirten Polat Demir, Türkiye'de çok farklı ideolojilere sahip olan kadınlar var. Farklı farklı arka plandan ve farklı hareketlere dahil olan kadınlar özellikle şiddet ve siyasal katılım söz konusu olduğunda ortak noktada buluşuyorlar, diyor. Araştırmaya göre Türkiye'de kadın hakları konusu etrafında örgütlenen aktivistler, ülkede toplumsal tartışma yaratan çevre, azınlık ve insan hakları gibi konularda da duyarlılık gösteriyor. Araştırma görevlisi Aslı Polat Demir bu eğilime gezi protestosundaki kadınların yanı sıra Artvin'deki kadınlara örnek gösteriyor. Haziran ayında Artvin'de saha çalışması yaptıklarını ve bölgedeki kadın aktivistlerle görüştüklerini belirten Polat Demir şu örneği veriyor. Artvin'i seçmemizin sebebi hani bu e, HES'lerden dolayı kadınların bir şekilde e, ön planda olmasıydı ama daha çok köylü kadınlarının e, jandarmayla olan çatışmalarında vesaire. Fakat e, Haziran ayında Artvin'e gittiğimizde öğrendik ki Özgecan olayından sonra e, Artvin'deki kadınlar e, Artvin Kadın Dayanışma Platformu adında bir e, oluşum ortaya çıkartmışlar. Ve biz Haziran ayında onlarla e, röportaj attık. Hatta Cerat onlar nöbet e, tutarken. Ve şimdi e, haberlerden e, dayanışmalarını izliyoruz ve hani artsin Kadın Dayanışma Platformu özellikle bu platformun ismiyle mücadelede en önde yer aldı çevre hareketinde. Bremen Üniversitesi'nde Profesör Yasemin Karakaşoğlu başkanlığındaki araştırma ekibi proje kapsamında ulaştıkları bilgi ve deneyimleri Eylül ayında düzenlenecek bir sempozyumla kadın aktivistler... Evet, bu şekilde bir haberdir. Tam da söylediğimiz şey bu işte Eylül ayında bir sempozyumla kadın aktivistlerle paylaşmaya hazırlanıyorlar. Evet. Ee, ve Berta Kah ile birlikte. Kadın hareketiyle çevre hareketinin, ekoloji hareketinin kol kola girdiğinin çok sağ, çarpıcı bir örneğini de bu şekilde bu araştırmadan da görmüş oluyoruz. Artvin birleşiyor. Ve insan hayatının söz konusu olduğu zaman da işte daha umulmadık ittifaklara da birlikteliklere de gidilebiliyor. Yine aynı şekilde Polat Demir diyor ki burada örneğin Muğla'daki bir kadın aktivistin Diyarbakır'daki ile ortaklaşa çalıştığını gördük. Muğla kemalist kimliğiyle bilinse de. Orada kadınlık kimliği üzerinden Kürt bölgesinden kuruluşlarla ittifak yapan kadınlar da var diyor. Yani sonuç, sorun zaten burada hayatta kalma meselesi olduğu için artık ırklar, dinler ve bölgeler, coğrafyalar artık önemli olmuyor. Kadın meselesinden, kadın hareketlerinden daha doğrusu bunu net bir şekilde görebilmek mümkün galiba. Bu araştırma sayesinde de net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet, bunun takibini yapmaya çalışacağız. Şimdi bir ara veriyoruz, aradan sonra da mülteci pazarlığı, bir şark pazarlığı, at pazarlığı, mülteci pazarlığı devam ediyor. Avrupa bölündü mü, bölünmedi mi? Türkiye'nin de yani bu mülteciler savaş bölgelerine mi geri gönderilecek, despotizme kayan bir Türkiye ve sansüre hala Avrupa Birliği'ne girebilir mi diye yazılar da çıkıyor. Angela Merkel atılım diyor ama ne kadar atılım? Avrupa Birliği'nde bir çatlak atıl at, açıldığı haberi var. Tüm bunları Cengiz Aktar'la tartışma, konuşma fırsatı bulacağız. Açık gazde. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Mer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Evet, yoğun. Hemen başlayalım. Lütfen. Ya yani bu işte Brüksel'de olup bitenlerden söz edeceğiz ve onun Türkiye'ye yansıması nasıl olur ona bakalım. Dört tane nokta var. Birincisi bu, bu toplantı yani ayın yedisindeki pazartesi günkü toplantı 29 Kasım'daki zirvenin bir nevi devamıydı. Şimdi 29 Kasım hatırlayalım. Neredeyse e, tıp aynı e, konular konuşuldu, aynı kararlar verildi ama 29 Kasım'dan sonra ne oldu? İlk iki ay, e, Ocak ve Şubat 2016'ın ilk iki ayı e, süresince tam e, 124... 122.637 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin resmi rakamı 122.637 mülteci Türkiye'den Yunanistan'a intikal etti. Yani 29 Kasım'daki anlaşma ve o zamanki şartlarla e, bugünü karşılaştırmak gerekiyor. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi tabi. Ama dostlar alışverişte görsün misali. Benzer bir toplantıyı tekrar e, yapmak e, istediler. Avrupalılar ve e, Ankara tabi. Toplantının esbabı mucibesi bu. E, karşılıklı kamuoylarına mesaj. E, geçen sonbahardan bu yana e, ortada bir e, hüsnü kabul var öyle diyelim adına. O da şu. Yani biz bu mülteci meselesiyle baş edemiyoruz, mültecilerle baş edemiyoruz, ee, Avrupalılardan, Avrupalıların ağzından söylüyorum. Bunun yolu e, Erdoğan e, rejimiyle iyi geçinmek, biraz para vermek, Türklere e, bir, iki parmak bal çalmak ağızlarına, biri vize meselesi, diğeri e, katılım müzakerelerinin canlandırılması, geleceğim onlara özellikle vizeye ve bu işi böyle hallederiz gibi hakikaten çocukça son derece sorumsuz bütün değerleri ayaklar altına alan özellikle iltica konusunda yani bu çok konuştuk açık dergi açık kastede bu 1945 sonrası Avrupa'nın ve dünyanın iltica rejiminin ve prensiplerinin nasıl usule geldiğiyle ilgili bunları ayaklar altına alan son derece ahlaksız bir e, bir sistem çıktı ortaya ahlaksız bir münasebet diyorsun sen ona zaten ahlaksız Bediyorum. ahlaksız bir münasebet yani evet. öyle şimdi e, burada Almanya'nın e, e, rolüne dikkat etmek lazım e, Almanya bir nevi yani tek başına e, bu işi götürüyor ve e, güçlü olduğu için diğer herkese ve özellikle de Avrupa Birliği kurumlarına ve başta komisyon olmak üzere bütün taleplerini kabul ettiriyor. Ve ortada böyle mış gibi bir, yani her şey olmuş, her şey çantada keklik, hiçbir sorun yok gibi bir hava oluşturuyorlar. Bunun tabii kendi iç politikalarıyla da alakası var. Yani bir kumar oynadı Merkel, aslında çok kötü bir kamu iletişimi yaptı. Ve aslında o alan, alınan, gelen Suriyelilerin e, 21. yüzyılda Almanya'nın e, beyin açığını karşıladıklarını hiçbir zaman kendi Alman kamuoyuna anlatmadı. Anlatamadı da hala orada mülteci evi yakıyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra böyle bir e, sıkıntılı e, dönem yaşıyor. E, yani Almanya cesur davrandı açıkçası ama ne pahasına. Şimdi bu... E, bunun sonuçlarını hızla göreceğiz bu pazar günü. Üç Lander'de eyalette seçim var. İhtimalen e, Nazi partisi e, ana muhalefet olan Die Linke'nin yani sol partinin önüne geçecek. Öyle anlaşılıyor. E, bu arada Almanlar gidiyor geliyor Ankara'ya. Bu Dışişleri Bakanlığı'ndan bir e, yetkili. Ondan sonra bir de dostlar alışverişte Görsün yine misali Bu Michael Roth geliyor Avrupa Birliği Bakanı Gele Gelecek hafta insan hakları konuşacakmış duydum Ömer Aa ne güzel Çok çok iyi, i̇yi. Çok çok iyi Evet on <gülüyor> puan on <gülüyor> çok çok iyi Rahmetli Öztürk Serengil geldi mi Evet, evet. Şimdi e, Almanya'nın bu özel durumunu bir kenara yazmak lazım. Çünkü hakikaten bütün diğer ülkelere baskı yapıyor. Şimdi bu anlaşma üçüncü noktam bu. Ve, e, bu bir anlaşma ne, ne konuda anlaşıldı? Neye karar verildi? Gelen tepkiler nedir? Buna bir bakalım hızla. E, pazartesi günü bir kere e, her zaman olduğu gibi adeti yüzre diyelim e, Başbakan Ahmet Davutoğlu gene bir bir AB Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası tarihi demedi bu sefer 29 Kasım'a tarihi demişti ama bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi ve dünya kadar müjde verdi biliyorsunuz vize kalkıyor Haziran ayında değil mi? Evet. Can, hazır mı pasaportun? Ya benim 2 aylık Haziran ayının sonundan itibaren 2 aylık daha vizem var işte onu düşünüyorum. Ay Allah belki geri verirler parayı ya. Sen İnşallah <gülüyor> yani İnşallah. Ne olacak yani? <gülüyor> Şimdi anlaşmada ne var? Anlaşma hakikaten bu demin adını ettiğimiz her türlü ahlaksızlığı barındıran bir anlaşma. Birincisi bu tüm yeni düzensiz göçmen geri yollanacak. Şimdi Türkiye'den gidecek olan yani şu sırada eğer botlar çalışıyorsa ne bileyim Gürpınar'la Babakale arasında mesela. Babakale ile şey arasında Midilli arasında yani Onlar geri yollanacak Nasıl yollanacak kim yollayacak Ne hakla yollayacak Belli değil evet. Burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ilk defa 5 yıldır ilk defa sesini yük yükseltti Ve Ve Yeni yüksek komiser İtalyan e, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Evet. Düzensiz göç diyor bir kere ya Hı. düzensiz ilk düzenlisi mi olur? <gülüyor> Cengiz Bey şöyle bir şey olabilir mi? Dün Davutoğlu Selanik ve İzmir arasında e, galiba yanlış hatırlamıyorsam e, feribot seferlerine de başlayacağını söylen söyledi. 15 15 senedir konuşuluyor. Öyle mi? <gülüyor> evet. Aha, o zaman tamam. Ne bileyim yani buradan evet. e, dolup gidip... En aşağı 15 senedir konuşuluyor. E, Selanik'e giden turistler... Yunan e, Dostluk Derneği vardır. E, Defne. Onun senelerdir e, koşuşturduğu işlerden biriydi. Hala olmadı. Kapatalım parantezi. Bu arada Şimdi, Filippo Grandi hakikaten Filippo e, Grandi, evet, senin söylediğin gibi ilk defa hukuki beçesini de sorgulanır bulmuş ki buna ben okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Senle konuşmalarımızı da hatırladım yani. Tabi ilk defa. Beş yıldır ilk defa oluyor yani bu. Çünkü bugüne kadar hep gö yani görmezden geldi. Çünkü özellikle Türkiye ile alakalı olarak açık kapı politikasını e, muhafaza edebilsin diye Türkiye yani. E, Türkiye'nin kara karagözü kara gözü için değil ama her şeye rağmen alıyordu mültecileri tabi siyasi nedenleri vardı şu bu ama alıyordu ee, abi, Suudi Arabistan Kuveyt e, emirlikler e, efendim Katar falan gibi bu nezih ülkelerin aksine Bunlar yeri gelmişken bir daha hatırlatalım. Orada biliyorsun Hiç Suriyeli yok neredeyse Evet Ve o tabi şeydeki durumda Yürekler acısı Lübnan'daki Afganistan'daki en, en fazla orada var Ve Korkunç Kursun, şey. Her 5 kişiden biri Suriyeli Lübnan'da Diyeceksin evet. ki Suriyelilerin her şey, Lübnanların hepsi Suriyeli ama Olsun ayrı bir ülke tabi <gülüyor> Büyük sorunlar var orada Yürdünde de daha fazla tabi yani, Nüfusa oranla Evet, bunları da ilk defa söylemiş neyse ki yüksek komiser evet. Şimdi bir ikinci nokta var her geri yollanan Suriyeli için Yunan adalarından Türkiye'ye geri yollanan Avrupa Birliği Türkiye'den bir Suriyeli iskan edecek yani evet. Biz Türkçe'de ölme şeyim ölme deniyor diyoruz değil mi evet. Şimdi nasıl hangisini geri yollayacak niye yollayacak çünkü şöyle bir temel kısıt var yani Grandi ondan daha bahsetmedi ama iş oraya doğru gidiyor bu safe third country veya safe country of asylum dediğimiz yani güvenli iltica ülkesi kavramı şimdi bu Türkiye'ye uygulanabilir bir kavram değil kendi kendilerine gelin güvey oluyor Avrupalılar ama Juncker falan hiç bu konudan anlamayan bir adamdır ona rağmen Türkiye çok güvenli diyor şimdi böyle bir Statüye, e, sahip olabilmesi için Türkiye'nin 1951 Cenevre sözleşmesine koyduğu coğrafi çekinceyi yani Suriyelilere ve Iraklılara ve İranlılara ne bütün doğudan ve güneyden gelen mültecilere mülteci e, demiyor. Yani bu coğrafi e, sınırlama nedeniyle, çekince nedeniyle. Öyle olunca otomatik olarak ee, bu güvenli ülke tanımından düşüyor. Bu kadar basit. He. Dolayısıyla yani Suriyelilerin yani gittiklerinde Yunanistan'a e, yaptıkları iltica esnasında söyledikleri tabii tek tek e, talepleri şey yapılmıyor. Yani, e, e, üzerinden geçilmiyor. Dikkate alınmıyor. Çünkü mass migration yani böyle grup e, olarak kabul ediliyorlar ee, orada iç savaş olduğu için ama tek tek e, gelseler e, Türkiye'de e, iltica e, e, yasası yok ki yani bizi kapsayan bir iltica yasası yok ki dedikleri andan itibaren gittikleri yerde mülteci oluyorlar. Şimdi bu adamları geri yollayacaklar. Bu insanları geri göndermez olacak bu. Evet yani bu tam bu Fatih noktada. Şey yani. yani? Tam böyle orada 8 tane adam toplanıyor Merkel'le beraber ondan sonra kendi başlarına bir takım kararlar alıyorlar ve uygulanması imkansız hem uluslararası ıı, ıı, hukuk açısından hem ulus, hem normlar açısından hem de pratik pratikte uygulanmasını uygulanması. hem de vicdani yani. açıdan da çok büyük problemler yaratır yani Amnesty uluslararası örgütü üyeleri yani mi yok yani, örgüt... yani, şey muamelesi yapıyorlar mal muamelesi mal. Yapıyorlar yani. Bir de şu var yani mesela uluslararası hafı örgütü absürdür bu demiş yani üç, Türkiye tabii. Türkiye üçüncü güvenli üçüncü ülke sayma İnsan Hakları İzleme Örgütü de ve şeyi söylemişler yani Irak'tan Suriyeden ve Türkiye'den kaçan Kürtlerin son derece ağır başka bir duruma düşecekler de söylemişler evet. yani işidden filan ve büsbütün tam yüzlerine gözlerini bulaştırmak üzereler madem evet. Türkiye ile ilgili bu vize meselesi 3 milyar ve yeni fasıllar var bu yeni fasıllara girmeyeceğim o da tabi olmayacak bir dua o daha çok uzun prosedürler gerektiriyor o belki bir iki tanesi açılır ama fasıl açılması bir şey demek değil 14 tane açık fasıl var. Ee, hiçbir şekilde ilerlemiyor ee, o, o fasıllardaki müzakereler. Ee, 3 milyarın 95 milyonu geldi. Arkası da gelecektir herhalde. Nereye harcayacak kim harcayacak, nasıl harcayacak, belli. proje kim yapacak hiçbir şey belli değil. belli değil. Bir de Suriye'de güvenli bölge bu Türkiye'nin e, iddiası var ya özellikle sınırın öbür tarafına işte, mülteciyi yerleştirdiler. Şimdi Halep'ten kaçanları falan. Onu da satmışlar öbürkülerde he he demiş ama orada kararı veren Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tabi Dolayısıyla Avrupa'nın burada bir dahli yok şimdi gelelim vize meselesine bu çok önemli biliyorsunuz bu çok hem sosyal medyada hem gazetelerde televizyonlarda bir muştulandı büyük haber müjde Haziran'da can gidiyorsun. Şimdi nasıl oluyor, nasıl gidiliyor, nasıl gidilecek, gidilebilir. 72 falan koşul var diyorsun ya. Fazla da bir şey yokmuş Ankara'nın yerine getirmesi gereken. Sadece 72 koşul var dedi. Şimdi bir koşullara yok. geleceğiz Yazın zaten. Da, Tabii bir tabi, şey biraz değil. eğleneceğiz şimdi. Şimdi koşullar, 72 tane koşul var. 5 tane klaster, yani 5 bölüm altında. En önemli e, bölümler... E, en önemli bölümler üçüncü ve dördüncü bölümler. E, kamu düzeni ve güvenlik üçüncü bölüm veya blok deniyor buna. Dördüncüsü de sıkıdır temel haklar. Şimdi e, bu iki bölümden böyle bir seçki yaptım. E, yani hakikaten işin vahametini ve gayri ciddiyetini diğer taraftan anlatabilmek için. Şimdi Greco tavsiyelerine uyulması diyor. Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesidir. Bu Group of States Against Corruption yani yolsuzluğa karşı e, Avrupa Konseyi ülkelerinin e, birliği veya işte de, de, ülkeler grubu, ülkeler e, de farkı, demedi. Bu, evet. adı, adı Greco bunun. Adı Greco. Türkiye bunu senelerdir imzalamıyor ve hala imzalamadı. Şimdi adını söyleyelim mi? Yolsuzluğa karşı şekilde Evet, bu, Bunu imzalaması gerekiyor. Şimdi terör mevzuatını bu da çok çok önemli. Hele şu sırada olup bitenlerle alakalı terör mevzuatını Avrupa Birliği normlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve içtihadına göre yeniden düzenlediyor. Yani şu sıradaki iç güvenlik yasası ve terörle mücadele yasasının baştan aşağı değişmesi gerekiyor. ...hiç yorum yapmıyorum yani... Siz, ...yorumu size bırakıyorum... Tamam? E, ...fotoğrafları verelim... ...gönderelim surda çekilen çıplak... ...insan fotoğraflarını... ...yanık e, Ceset, bedenler... ...yanık bedenler... ...gül olmuş bedenler... Cengiz evet. Bey... ...şimdi bu, konuda... e, şimdi bu arada... E, ...yeri gelmişken... E, ...biliyorsunuz bu, bu... ...şey meselesi... ...bir vize meselesi hı hı. aslında... E, ...olacağından falan değil... Bu Haziranın verilmesi e, beni e, bana şu soruyu sordu niye Haziran ya yani Ekimdi çünkü öne çekildi ihtimalen e, bu başkanlık e, ve anayasa referandumu ikisi birlikte olacak bence haziranda olacak veya haziran civarı olacak oy toplamak için yani bu çok kulağa hoş gelen bir şey. Aslan hükümetimiz vizeyi de kaldırdı deyip atacaklar oyu. Yani ya. bunun bence Olur mu böyle şey? Ya. Olur mu böyle şey? Böyle bir hesap yapılabilir mi mültecilerin üzerinden o hesabı ya? Hiç ee, Cengiz. Ne, Cengiz. Ne, ne kadar linli yani rim rim ne bir diyorum. ki. Katiyen kabul etmiyoruz biz. Kabul yani. etmiyorsun. <gülüyor> Şimdi yapmamışlardır. Yapmamışlar yani Vicdana yani. ve akla ve mantığa ve evet. yani. saygıya yani insana olan saygıyı o anlıyorum. Ee, şimdi e, bitmedi. Şimdi burada e, dikkat ederseniz e, birkaç gündür e, dün bir açıklama var başbakan'dan e, muhalefete e, Seslendi ve acilen yasaları geçirmemiz lazım vize kolaylığı için dedi vize e, muafiyeti için dedi yani birlikte geçirelim diyor yani geçirilmesi ve değiştirilmesi gereken yasa sayısı herhalde 150 falan <gülüyor> Çok çok iyi. Canım bir sorusu evet, var Cengiz Bey, e, müsaadenizle. Şimdi biz bu yaz e, kısmetse e, Botswana'ya gitmek istiyorduk tatile. E, ya da ya Botswana'ya gidecektik ya da Trinidad Tobago'ya gidecektik. Her iki ülkede Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında. İstemiyor güzel. E, bu iki ülkeyle de yapılan vize anlaşmanın sonrasında da e, çeşitli açıklamalar yapıldı ve müjdelendi bu olaylar. Artık e, Trinidad Tobago'ya. Evet, ve Botswana'ya gidebiliriz hep beraber diye. Peki... Ha, gidersin de Botswana'lı gelemez artık. Ha, gelemez değil mi? Biz gidebiliyoruz Kesinlikle onlar gelemiyor. Biri, evet. Biz Bütün gidebiliyoruz biz onlar gidemiyor. Tamam o zaman. Koyduyor. O zaman tamam. Hiç problem <gülüyor> yok. yok. yok, çok, yok. Çok Zaten şunu hatırlatayım. Ee, vizeli veya vizesiz ee, Schengen bölgesinden bahsediyorum. Kapıda pasaport polisi vizesiz seyahat hakkın olsa dahi seni almayabilir. Bu unutuluyor. Pasaport polisi evet. en stresli. Tabii ki. Yer. E, tabii ki. En stresli evet. evet. Amerika'dan bilmez misiniz? Ee, aslan gibi Amerikan vizen vardır, 10 yıllık. Almaz seni kaşın altında gözüm var diye. Evet. Hmm. Tabii. Yani, bu da unutuluyor. Şimdi. Ee, daha bitmedi Şimdi 19 Şubat'ta Alelacele 2-3 e, tane yasa e, geçir, Geçirildi Özellikle yasa, yasa değil de e, Avrupa Konseyi'nin 2 konvansiyonu 4 tanesine imza attılar ama 2 tanesi e, bizi Birebir ilgilendiriyor bir, e, Yıllardır Bekliyorlardı ve atmıyorlardı bu imzaları e, Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçılığını Önleme sözleşmesi bir tanesi Duydun mu Ömer? Türkiye artık bunun imzacısı. Evet. Şaklardan biriydi yerine geldi. Ama insan kaçakçılığını önleme sözleşmesi adı. Evet. Yorum yok. Evet, yorum İkincisi yok. yine Avrupa Konseyinin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı sözleşmesi. Hmm. Ya yorum yok. Ya memleket ilerliyor siz de burada böyle hıyanet ve delalet içerisinde. ...o kötü bu kötü falan konuşuyorsunuz yani... ...yapmamışızdır... ...yani... ...şimdi gelelim... E, ...geçen cuma yayınlanan... ...ikinci izleme raporuna... ...şimdi bu 72 koşulun bir izlemesi yapılıyor... ...gayet diplomatik bir dille yazılmış... ...ben e, dünkü... E, ...yazımda... ...linkini verdim bağlantısını okumak lazım... ...onu meraklılar okuyabilir... E, ...ve gayet diplomatik bir dille daha çok yolunuz var canım. Hadi bakayım biraz daha çalışın diyor. Ee, bütün bunlar da yani oradaki o adını ettiğim iki blok zaten Türkiye'nin demokratikleşmesi için yeterli neredeyse yani. O kadar öyle bir absürt, absürt ve şizofrenik bir, bir durumdan bahsediyorum. Şimdi e, bu e, izleme raporunda sözü edilen e, konulardan e, üç tanesini e, seçtim. Birincisi Ayrımcılığı önlediyor. ırk ve etnik köken ne bakmaksızın eşit vatandaşlığı garanti et diyor. Duydunuz mu? Evet. Burada bir problem mi var? Yani işte bilmiyorum artık. Size bırakıyorum yani. Evet. <gülüyor> Koşullardan bahsediyorum ya. Şaka gibi yani. Güvenlik güçlerinin insan hakları olası insan hakları ihlallerini denetleyecek bağımsız bir komisyon kurduyor. <gülüyor> e zaten var şurada filan her yerde bağımsız ha, komisyonlar komisyonları çöz. diyorsun evet. mi şu valiliğin falan evet. bir de genel kurmaydan da biz Nobel barış ödülü ne şeyiz diyor diyor değil mi o ha, mu öyle evet ha tamam işte bağımsız komisyon değil mi o evet ha tamam iyi ondan sonra şahane bir koşul daha var. Bu Üncal e, kararı vardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Üncal e, bu bir e, gene işte terörden hüküm giymiş ve Türkiye'ye dava dava açmış bir vatandaş. Bu bir e, iştihattır ve bununla bağlantılı tam 93 tane hak ihlali, 9 tane de dostane çözüm yani toplam 112 e, dava var. Bunlarla ilgili bir izleme mekanizması var Strasbourg'da. Türkiye bunları, bu davaları tekrar görüp o müştekileri ve davaları Strasbourg'da kazananları tazmin etmiyor. Ve davaları yerden görmüyor. 93 artı 9, 112 dava bu meseleyi de hallet diyor. Koşullardan bir tanesi bu. bu. Nasıl? Çok çok iyi. Yani vize kalktı biz. Hı hı. Evet. Yani evet bize muafiyeti işi olmayacak duadır diyorsun ama yani bu çok ıı, hakikaten alay eder. Peki bu son Bu hakikaten öyle. Yani, yani bu kadar gayri ciddiyet, bu kadar ya terbiyesizlik seviyesinde artık yani bu yani insanların aklıyla, tabii beklentileriyle, evet, yani vicdanlarıyla ile, evet, evet. Yani o da bahsediyorum yalnız evet, burada. Evet. sadece hükümetten değil. Tabii mesela şeyin nakletmişsin ya dünkü yazında da yani Thomas Demazier'in Alman İçişleri Bakanının zaman grubuna el konması ile ilgili soru üzerine biz insan hakları konusunda hakem değiliz yollu cevabı da harika yani şey Almanya evet. Alm Almanya Evet işte burada bakarız diyor öbürü diyor Orland çıkıyor 72 koşul diyor Kimsenin bu koşulların ne olduğundan haberi yok Yazdım kaç kere işte Türkçe'ye çevirdik falan Ama bu blok 3 ve blok 4'ü Eğer bir hayırsever insan evladı oturup çevirebilirse Çok iyi olur Yani neyin nasıl olduğunu Nasıl olmayacağını görmek açısından çok önemli Bu verdiğim 4 örnek Bunlarla alakalıydı yani. Cengiz evet. Bey, Viktor Orban'ın çeşitli açıklamaları vardı dün e, Vallahi konuşuyorlar. Şimdi bu, bu meyanda e, o açıklamalar ve diğerlerinin sözünü kestim Can. Ama e, gene bir, herhalde bir, önemli bir şey söylediydi Hazret hatırlat bakalım. Viktor Orban mı? Viktor Orbán beni cinemeleri lazım gibi bir şey söyle şeylerin girmesi için ülkelerin buraya girmesi için dedi <gülüyor> <Ya, gülüyor> mi En akıl alması da o yani 1956'da Dreb Dreas'ın galiğinden kaçan Macarları hatırlayın. Çünkü dünyada evet. Yap, yani da, yok, evet. Yazıklar olsun yani. Yazıklar Ve peki olsun. bir de alay edercesine yani bu şeyde Avrupa normlarıyla alay edercesine. Yapılanından bahsediyorsun... ...aynı konuş, tam görüşmeler sırasında... ...Cihan Haber Ajansı'na da... ...kayım gelmesi görüşmeler... ...sırasında ilan ediliyor... ...Allah üstüne Allah... ...yani ne diyeceğini insan bilemiyor gerçekten... ...yani son olarak... ...şunu söyleyeyim... ...bütün bu at pazarlığının... ...yani insan hayatı üzerinden yapılan... ...bu ahlaksız pazarlıkların... ...iç yüzünü öğrenmek için... ...bir iyi bir site var politico C harfiyle yalnız oradaki K politico.edu diye bir site var. Herkese tavsiye ederim İngilizce. Ee, girin okuyun. Yani orada bütün o o kepazelikleri anlatan içeriden bilgi var. Her eve lazım yani ve yani daha fazla aldatılmamak için ve hayal kurmamak için yani bu bunları bilmek lazım Çünkü yani zaten yani basın özgürlüğünün önündeki engellerin esbabı mucibesi de bu yani burada bütün bunlar bilinsin istenmiyor yani mesela 29 Kasım'daki anlaşma bugün şimdi bu Pazartesi günü yapılan anlaşma bunların hiçbiri bunların hiçbiri Türkçesi yok Ömer yani ne mesela 19'unda atılan e, Avrupa Konseyi e, iki tane sözleşmeyle ilgili bir haber gördünüz mü bir yerde? İnsan kaçakçılığının önleme sözleşmesi. Harıl harıl bu burası insan kaçakçılığı cenneti yahu suç gelirlerinin aklınması terörizmin finansmanı. Tam bir şizofreni yani. Evet, evet. Cinnet hali yani. yani. Bu lafı kullanmak istemiyorum. Tabi hekimler kızıyor. Bu ikide bir de bu hasta yani. <gülüyor> Aklılar yani. Ya. Ama başka sözcük bulamıyorum yani. Tam bir yarılma hali yani. Evet. Yani Cengiz Bey Şimdi sonuç bu... olarak çok özür dilerim. Sonuç olarak Yani vize kalksa dahi gidemiyorsun ha ona göre Can. İşte o konuyla alakalı bir şey söylemeye Onun çalışıyordum. Onun derdi başka zaten. E... öyle bakalım. Geçen sene Amsterdam'da Schiphol Avlânında yeni bir uygulama başladı. Vize kontrolünde, pasaport kontrolünde polis yoktu. Onun yerine pasaportunuzu otomata okuyordunuz, suratınızı tarıyordu. Ben orada gördüm. Suratınızı okuyordu. Ardından gidiyordunuz. Biz ya, yan tarafta AB ülkeleri olmayan e, pasaport sırasındaki insanlar böyle ağzımızın suyu akarak bekledik polisin karşısında ama bir an heveslendim açıkçası ama e, biz de aynı ama şekilde bu otomattan yararlanacağız ya ama siz öyle biliyorsun elindeki elektronik pasaport. Diye sana sattıkları pasaport çipli değil. Değil mi? Hayır değil tabii. Yani, yani, yani, Avrupa standartında <gülüyor> çipli değil. <gülüyor> yani bir 600 kağıdı kenara <gülüyor> koy şimdi. niye gö gömülemiyor mu? Yeni kimlik gelecek ya şimdi o çipli ikisini birden yapamaz Yok geçmez. Mu? Sadece pasa çipli pasaport gerekiyor. Ya arkadaşlar pazarlığınızı sonra mikrofondan <gülüyor> <ayrıldıktan> sonra <gülüyor> yapın. Neyse. Ben de Deutsche Welle'den Barbara Wezel'in bir yorumunu söyleyeyim. Başlık atmış. Acınası, <gülüyor> acınası, acınası tiyatro diyor. Acını tut Evet. Abi... Ama ama insan hayatı var bu işin arkasında yazıklar olsun deyip bitirelim yani. Evet. Gerçekten evet. böyle Abi. on çok çok iyi Cengiz. <gülüyor> Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. a Personality, kişilik, belki de en çok hem kurumsal hem ülke boyutlarında hem de bireysel olarak insanların şu anda ihtiyaç duyduğumuz zamanların en çok gereken şeylerinden biri. Personality, Lloyd Price söylüyordu. 1933'te bugün doğmuştu. Ta 1952'lerden beri hala iyi dinlenen New Orleans müziğinin yaratıcılarından biri ve ta 1998'de de Rock and Roll Hall of Fame e, ünlüler listesine resmi geçidine dahil oldu. Lloyd Price'ın doğum gününde Personality adlı unutulmaz parçasını dinledik. Açık Radyo burası 94.9, acikradyo.com.tr. Ve açık gazete programını sürdürmeye çalışıyoruz bugün Can Tonbil ve Selahattin Çolak'la birlikte. Dün bir ilk yaşandı farkında mısınız? Ee, İzmir'e 95 yıl sonra ilk kez bir Yunanistan Başbakanı geldi. İşgalden bu yana e, geçen tarihte hiçbir e, Yunanistan Başbakanı İzmir'e gelmemiş böyle bir durum varmış. Ama e, Türkiye Avrupa Birliği zirvesindeki temasları gecikince Brüksel'e hiç uyumadan sabah karşı saat 6'da İzmir'e gelen Ahmet Davutoğlu çıprasla beraber simit yemiş. İzmir'de. Evet. Yanında da 10 bakan beraber. 10 bakan bir Çipras bir de Başbakan kaç simit etti? 12 simit. En az bir hesabıyla. Ama çok güzel bir, şey de, bir detay da var. E, Ahmet demiş. Ahmet mi demiş? Hı. Ha, Ahmet demiş. Ahmet demiş peki. Ee, yani, Cavit demiş çipras, mi? Biraz e, şey ama e, baktım habere ama bulamadım e, şeyde Ahmet de dostum Aleko dememiş. Cavit demiş mi peki? Niye Cavit kim? Cavit şey HDP il başkanı e, İzmir il başkanı Cavit Uğur e, 22 kişiyle beraber gözaltına alınmış e, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla beraber e, hatırlarsınız. HDP aynı zamanda e, Çipras'ın seçim kampanyasında ona en fazla destek veren Türkiye'deki parti olarak biliniyordu. Ve e, aynı zamanda Ertuğrul Kürkçür'ün de açıklaması vardı. Biraz daha haberleri hatırlayalım. E, Yunanistan'ın 1.7 milyar euroluk borcunun Türkiye'nin üstlenmesini istiyordu. Sonra HDP aynı zamanda İzmir mitingi için geçtiğimiz e, Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam yok. E, Mayıs ayında ilk seçimlerde İzmir'de. İzmir'deki yapacak olduğu miting için... ...Çipras'ı davet etmişti. çıpras gelememişti... ...ama çeşitli... E, temsilcilerini gönderdiğini hatırlıyorum ben. E, bir yakınlaşma vardı... E, ...ama galiba... E, ...Cavit dememiş çıpras Hacı Cavcab mı demiş? Yok, e, Dostum Ahmet demiş. Yani Dostum Ahmet demiş, öbürü de... ...Dostum Aleko demiş mi? Dememiş galiba... ...görmedim. O kadar da ileri gitmemiş ama... ...Türkiye zirveye çekici tekliflerle... ...geldi falan diye tam bir yani ahlaksız münasebet vaziyeti hakikaten Cengiz Aktar'ın deyimiyle geçerliliğini koruyor maalesef ve bu konuda çok ilginç yazılar var. Avrupa bölündü diye vermiş Cumhuriyet gazetesi manşetten. İşte Merkel bir tarafta anlaşmakta kararlı. Merkel cezbetti. Mesafeli duruyor demiş François Hollande için. Basın Türkiye dahil her yerde özgür olmalı çıkışı yapmış. Senin organizasyonun mucidi Viktor Orbán da olmaz öyle şey demiş. Veto ederiz demiş. Demiş ki AB içinde ırkçı faşist rüzgarları estiren Orban Cumhuriyet gazetesinin haberinde anlaşmayı veto etmekte tehdit ediyormuş. Hiçbir şekilde sığınmacı istemeyen ve Avrupa Birliği içinde serbest dolaşan Türkiye vatandaşlarına sıcak bakması da beklenmeyen Orban'ı Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti destekliyormuş. Ama şöyle bir şey var. Ee, aynı zamanda e, Viktor Orban'ın ülkesi de Türkiye'yi yatırımcılar, Türkiye'li yatırımcılar olarak e, çağırıyor. Mesela bir açıklama vardı ne zamanın haberi bu 6 Mart haberi Macaristan Türkiye Başkonsolosu Balas Hendrik belki ismini yanlış söylüyorum kendisine özür dilerim Macaristan'da %50'ye varan teşviklerin olduğunu Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bazı bölgelerde %50'lik teşvik kapsamında olduğunu Türkiye'li iş adamlarının zenginlerin gelip bölgede yatırım yapmasını gerekirse de o ülkede yani yatırım yaptığınıza göre de yaşayabilmesini istemiş. Paralı olanlar gelsin paralı olmayanlar gelmesin mi demek istiyor acaba burada? Aynen. Gülünüz Güldürünüz programın o... adı sen ona yetişemedin maalesef 1970'lerde şey bu Öztürk Serengil'in yarışma oluyor hı hı. ve mesela soruya cevap veriyor 10 çok çok iyi diyorlar. Slogan böyle. Bu yıl Ziget vardı hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın 450. ölüm yıldönümüymüş aynı zamanda. Büyükelçi diyor ki Macar geleneklerinde e, Mikolos Zirini ve Süleyman Sultan Süleyman'ın heykellerinin savaşın yapıldığı Ziget var meydanında dikili. Sultan Süleyman türbesi de bu yıl açılabilir diyor. O zaman bir şey de var yani o kadar da kötü değiller i̇şte doğuya e, Macaristan olarak büyükelçinin böyle açıklamaları olduğuna Tabii, bir göre. bir de Kelle Kule var ama biliyorsun. Kelle Kule Evet, o, o kesilen kellelerden Osmanlıların yaptığı, isyan edenlerin, isyancıların kellelerinden Aa. diktiği kule var. Tamamen kafataslarından, evet. Osmanlı, medeniyetin beşiği. <gülüyor> Osmanlı gerçekten, çok şaşırdım. Bak istersen. 3 yani, milyar dolarlık ticaret hacmini yukarıya çekmek istiyoruz demiş ve parası olan göçmenleri, pardon iş adamlarını ülkesine davet etmiş Macaristan Büyükelçisi. Bu arada da Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan'da kapatmışlar. Yani Slovenya açıkladı artık geçerli Avrupa Birliği vizesi olmaksızın mültecilere sınır mınır geçişi yok demiş. Ve ne etkisi olmuş? Domino etkisiyle Slovenya'nın arkasından Sırbistan ve Hırvatistan'da geliyorlar. Kapanıyor sınırlar yani yani birkaç yüz bin kişi sadece Batık Balkan Yolu'nu kullanıyorlardı ama artık kullanamayacaklar. Makedonya anlıyorum Makedonya Avrupa Birliği'ne üye değil bir şekilde bekçilik yapıyor topraklarda mülteciler Yunanistan'dan geçip. Almanya'ya, İsveç'e, Hollanda'ya daha müreffeh ülkelerin içerisine gidip orada kamplarda yerleşmeye çalışmasınlar diye. Ama bu Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan gibi ülkeler peki neyin bekçiliğini yapıyorlar? Ama Kendi ülkelerine de yerleşmiyorlar. Ne? Nedir? Avusturya tabii. Avusturya mı? Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ya tarihin gördüğü Aa, en evet. büyük şey ya. Yeniden olabilir mi acaba? Hı? Yeniden olabilir mi? Ee, Avrupa Birliği hani çöküyorsa falan olmaz mı? Yeni bir şey Avusturya Macaristan İmparatorluğu Rus etkisi de hakim mesela tepeden bakıyor. Putin. Yani 2. Dünya Savaşında harita değişiyor. Şey yapmasaydı bilgisayar oyunu gibi. Anschluss denen olayla bir yüz binler karşıladı biliyorsun. O hitleri evet bağırlarına bastılar. Ondan sonra birleşti iki ülke. Ardından Suedtleri diye aldı ve Avusturya ile beraber Avusturya kendisine ama her zaman mağdur gözüyle bakıyor bunu biliyorsun. Anschluss yüzünden mi? Mağdurlar. E zorla yaptırdılar. Zorla mı yaptırdılar? Evet. zorla yaptırdı bize. Toplama kamplarında zorla mı açtırmışlar evet. Avusturya, Avusturya? Evet hepsini Avusturya. zorla Biz aslında mağduruz diyorlar. Hı. Chris Hedges'in şey kitabını okuyorum bu sıralarda çok öğretici. Ee, her Bize anlam veren şey Savaş diye. Paloma yayınlarından Türkçe çevrili. Evet. <gülüyor> Onu kısmet olursa daha yakından izleme fırsatımız da olur önümüzdeki günlerde. Orada Viyana Savaş Müzesi'ne gitmiş şey. Viyana'da büyük bir savaş İkinci müzesi. İkinci Dünya Savaşı. Müzesi. Bir dakika. Savaş Müzesi savaş, adı. Genel ismi. Zaten şey de. Her türlü silah var. Her türlü silah, savaş durumu ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Kılıç'tan işte Roket'e kadar. Mil Neydi adı? Sırp şey. Kasap. Kasap Hayır, diye öl söylüyorlar. Öl öldürülen. Nerede? Saray Bosna suikastı işte. Franz, Bir, Ferdinand. Franz Ferdinand, e, Arşidik Ferdinand, hı hı. işte arabası duruyor filan, kanlı arabası, sonra karısı da öldürülmüştü Sofia filan, bu bizim açık kitapta da var, evet. Cem Kumu yazdı, gezmiş güzel diyor, ondan sonra yetkililere demiş ki savaş müzesi ya, e, ikinci dünya savaşı bölümü nerede demiş, ne bölümü diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bir <savaş> mı oldu? <gülüyor> Öyle bir savaş mı oldu demişler. Böyle Anlamış. bir bölümümüz yok demiş. Peki, e... Yani Avusturya'daki Viyana'daki büyük savaş müzesinde İkinci Dünya Savaşı'na ait bir herhangi bir ibareye rastlamamış Chris Hedges. <gülüyor> Bunu nasıl buluyorsun? İlginçmiş. Peki Avusturya askerlerinin Stalingrad önlerinde esir düşen Avusturya askerleri ne oluyor? Onlar kimler dahil oluyor? Hangi? savaşa dahil onlar. Onlar Gülünüz Güldürünüz programında çok çok iyi sorusuyla cevaplandırılıyor. Evet şimdi gelelim şey ee, Avrupa Birliği Türkiye anlaşması Suriyeli mültecilerin savaş bölgelerine yeniden dönmesiyle sonuçlanabilir diye bizzat Birleşmiş Milletler'den haberler. Kürtlerin durumu fevkalade endişe verici. Dün konuşmuştuk ama daha önemlisi Suriye'deki çatışmanın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden bildirildiğine göre 6. yılına girmesinde Suriyeli mültecilerin özellikle Ürdün'de ve Lübnan'da Bu seni ilgilendirir biliyor muydun bu rakamı ee, Ürdün'de ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin Çalışma hakları yok ve bütün paraları bitmiş. Ne durumda olduklarını biliyor musun? Oranı sor soruyorum hı hı. sadece. Yoksulluk hattının altında olanların oranı ne kadar mülteciler arasında? Yoksul, aşırı yoksul sanılabilecek mülteciler. Suriye ve şeyde, Ürdün ve Lübnan'da. Ne kadarmış efendim? %90. Yani onlar aç. Irak'ta değil bunlara değil mi? Hayır, hayır. Suriyeli mültecilerden. Yani, Irak'taki o mülteciler aynı zamanda o coğrafyadaki Suriyeli, Irak'a giden Suriyeli mülteciler dahil değil. Değil. Ee, gelelim şey Afkanlara. Ya İngiltere falan yurduna yardım etmiyor mu? Etmiyorlar. Bu mülteci konusunda. Ya, bir sürü paralar verilmiş zaten ama. Nereye gitmiş? Ya hayır yetmiyor hiçbir şey. Nereye yani nüfusun yüzde dörtte biri. Işte, dörtte biri finanlanıyor. Lübnan'da. Lübnan'da. Yani baş edilecek gibi bir durum değil ama Afganistan mesela hiç konuşulmuyor yani zaten hiçbir Avrupa ülkesi de bunu, mülteci statüsünü de tanımak gibi bir durumu yok Afganistan'da savaş bitti filan diyorlar ya gene Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliğine göre Afganistan'da 34 bölge var coğrafi bölge var bunlardan kaçında ee, ...insanlar... E, ...kaçıyor, iç yer değiştirme... ...savaş ve çatışma durumunda... ...31'inde... ...yani %91'inde... ...iç göç var... ...Afganistan'da... ...ve e, şu anda yerinden... ...yurdundan edilmiş olan... ...insanların sayısı 1 milyon... ...yüzde %78 78'e yükselmiş... ...yani... E, ...böyle bir durumda... ...bir de çok önemli bir şey... ...Cengiz Aktar'la konuşurken... Nihayet sesini çıkartmaya başlayan Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin e, temsilcisi Filippo Grandi'nin son sözünü e, ele alayım. Uluslararası insan hakları günü şey kadın hakları günüyle ilgili şunu söylemiş kadınlar günüyle. Kimse farkında değil. Aslında dünyadaki çatışmalardan kaçanların kaçta kaçı kadın ve çocuk demiş. Yani bir mülteci denince insanların aklında şu oluyor demiş Krandi. Genç bekar bir erkek var. Gidiyor kendine yeni bir gelecek şey yapmak için. Zor durumda ama güçlü kuvvetli işte neyse. Genç bir erkek. Şu gün açıklıyorum ki Uluslararası Kadınlar Günü'nde bu mültecilerin üçte ikisi kadın ve çocuklar diyor. Ya, yani neden bahsediyoruz çok ayıp e, şeyler yani ne legal ne de ahlaki ne hukuki ne ahlaki bir temeli var bütün bunlar ve e, şimdi birkaç şeye değinelim işte Paul Mason'ın son derece ilginç bir yazısı çıktı e, Guardian gazetesinde şöyle başlıyor e, bir etnik Azınlığa savaş açmak, ee, özel kuvvetlerinin e, belli başlı e, gazetelerinden birinin basıldı, özel kuvvetler tarafından basıldığı gizli servislerinin de e, işi e silah gönderdiği iddialarının uçuştu bir yerde ordusunun da e, bir Rusya savaş uçağını düşürdü. Bir ülkeden bahsediyoruz ve Avrupa Birliği ile bir olmak istiyor. Despotizme hızlı geçişi yeni bir batı için varoluş sorunu yaratıyor. Avrupa liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünde diz çöküp el tek öpmeleri ve böylece mülteci sorununu Yunanistan'dan geri çevirmeyi düşünmeleri ...mide bulandırıcı demiş. Hiç i̇şte çöküp el ötek ama hala istenen parayı göndermiyorlar. Evet. O kısmını <gülüyor> o başka... unutmayalım yani. Evet. Davutoğlu gitti ama elinde bavulla dönmedi. Sabah geç saatlerde Sen elinde simitle döndü. Ne? <gülüyor> evet onu bekliyordun. Evet. Mi? Ya ben beklemiyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bekliyordu. Ben sadece onun beklentisini söylüyordum. Ve şöyle devam etmiş Mason. Evet. E, yani Türkiye'de mahkemeler e, polise izin verince işte e, kayyum vesaire el koyması bütün çalışanları ve destek olanları da gazla boğulması editörleri de kovmasından sonra yeni patronlar, kayımlar derhal Erdoğan'ın gülümseyen bir resmini birinci sayfaya koydular diyor. E, epey gülmekte gülümsemekte hakkı var diyor. Yani Erdoğan'ın e, Türkiye'deki kitle desteği gerçek. Yani özellikle de e, muhafazakar bölgelerinde Anadolu'nun, İslam'ın on yıllarca e, seküler askeri rejim birbiri ardından yani askeri rejimler tarafından ezilmesinden sonra gerçekten bir ideal durumma haline geldiği düşünülüyordu diyor. Liberal işte e, ilerici sayılan bölgesi de Türkiye'nin e, bu gerici dinci, patriyarkal kısmını barış içinde terk edeceği ve tersi böyle boşaltacağı düşünülüyordu. Kürtlerin de işte gerilla savaşından vazgeçeceği, parlamenter muhalefete geçeceği, Erdoğan da yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne taşıyacağı öngörülüyordu. Ama her şey bir tuhaf oldu. Esad rejimi nasıl Suriye'de aynı sebeplerle çöktüyse öyle oldu. Çünkü Eğitilmiş genç insanların bir takım ahmaklar tarafından müşfik bir polis devleti tarafından yönetilmeyi reddedilmeleri <gülüyor> sonucu diyor. Suriye'de de böyleydi şeydi diyor. Ve Gezi'den de bahsediyor. Haziran 2013'te Türkiye'deki şehirlerinin hemen hepsinde ortaya çıkan isyanlar Erdoğan ve onun eski şeyi bütün temel mikro özgürlükleri bile tanımaması. Yani sosyal medyanın sını, e, sansürlenmemiş olması, e, istedikleri yerde içki de içebilmesi insanların talebi ve Avrupalı Gezi parkın olayında da olduğu gibi bir e, alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkmaları onların bul, evet. buldozer, buldozerlerin üstünden geçirmesine karşı çıktılar diyor. Yakından şahit olduk. Evet. Ondan bu yana Erdoğan bütün engellerin üstesinden geldi diyor Pol Mason. Yani protesto bir kere basit bir şey yapımı Amerika yapımı gaz bombalarıyla halledildi. Burada yanılıyor Mason galiba çünkü şey gaz bombaları şeydi Brezilya yapımıydı ama belki bir kısmı da Amerikan yapımıdır bilmiyorum. olması konusunda da çeşitli ee, rivayetler var. evet. Ondan sonra e, Kürt ve, e, ve Alevi şehirler, şehir bölgelerinde de işte yakıp yıktı, harabeye çevirdi öyle ediyor. Ve ondan sonra kendisini başkan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Haziran 2015'te de parlamenter çoğunluğunu da az bir farkla kaybettikten sonra da tekrar bu sefer HDP'nin mesela birkaç şehirdeki binalarının... Çok seyirdeki yakılıp yıkılmasından sonra da tekrar ele geçirdi diyor. Evet. Yani sonuç olarak e, yalanlanmayan da şeyler var. G20'deki Antalya toplantısında Erdoğan'la işte Tusk ve Yunker arasındaki şeyde bir Yunan web sitesinde yayınlanan şeyde de pazarlık yapıldı. İnkar eden de çıkmadı. İnkar eden de çıkmadı zaten böylece para verilmezse otobüslere doldurup yollarız geri dendiği de anlaşıldı diyor. Yani bundan sonra yapılacak şey şudur sakin ve ölçülü. Yani Avrupa Birliği'nin vatandaşları her şeyden önce kendi hükümetlerinden dürüstlük talep etmekte. Avrupa Komisyonu'nda haklıdırlar diyor. İlerleme raporu Riyakarlık ve e, yalancılıkta üstüne olmayan bir şeydi diyor. Bunun üzerinde konuştuk zaten. Evet. Hem zamanlaması hem de açıklanması. Yani bir yandan despotizme, sansüre ve polis baskısına not ederken, bunlardan bahsederken bir yandan da ekonomik başarılarını övüyordu bu ilerleme raporu. Yani aynı e, raporu hazırlayanların raportörlerin mesela Mussolini'nin İtalya'sında e, üye, üyelik talebi olsaydı nasıl bir değerlendirme yapacağını siz düşünün diyor. Mussolini İtalyas'ının Avrupa Birliği'ne üyelik Evet. o, o zamanlarda o. Avrupa Birliği'nin başında muhtemelen Adolf Hitler bulunacaktı. Evet. Yani tarihsel olarak baktığımız zaman da en güçlü iktidar kim olur diye Merkel'in yerine. Ee, ...olumlu yanıt verilirdi herhalde. Evet, verilirdi. <gülüyor> yani kritik soru şu. Yani ırkçıların, Doğu Avrupa ırkçılarının... ...sorduğu gibi, 75 milyon Müslüman... la ...birleşebilir mi? Değil. Asıl soru şu diyor. Kopenhag kriterleri denen şeyin... E, ...bu kadar... ...temelden çiğnenmesine... ...karşı bir cevap... ...bulunabiliyor mu? Diyor. Yani... Yani stratejik bir sorun içinde bırakabilirler ee, Erdoğan'ı diyor. Yani e, mülteci sorunu tabii ki kolay sorunun çözülecek bir şey değil ama eğer e, Avrupa Birliği'ne ihtiyacı duyuluyorsa bu bugünler içindir diyor. Yok, yoksa bütün bu sadece para peşinde koşan bir eritin çıkarlarına uyuyacaksa böyle bir Avrupa Birliği söz konusu olmaz. Temel hakların çiğnendiği yani açıkça temel hakların korunması Yunanistan'a destek verilmesi maddi destekte ve aynı zamanda da işte e, demokratik değerli piyasa Mantığına, para mantığına karşı demokratik değerlerin ve bir de ahlaki, vicdani, kararlılık yani her şey doğru, güzel olacak lafı yemez. Evet yani piyasa ve para mantığına ile alakalı olarak düzenin nasıl işlediğine dair bir haber de e, Hürriyet'in internet sitesinde var. E, özellikle bu hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki idam şakşakçıları için trajik bir haber niteliği taşıyabilir. İran Adalet Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Babek Zencani'nin İran devletinden usulsüz olarak elde ettiği 2.8 milyar doları ödemesi halinde mahkeme kararının değişebileceğini söylemiş. Yani olayın idam denilen cezanın etikle değil de doğrudan çıkarla alakalı olduğunu gösteren en tipik haberlerden bir tanesi bu. 2.8 milyar doları yanınıza koyduysanız çaldığınızın bir de kadar da kısmını yanınıza kendinizi kurtarmak için kurduysanız idamdan bile kurtulabiliyorsunuz böyle bir ceza sistemi evet. içerisinde. ...hakikaten acınası tiyatro... ...yani Doğu Barbara Weysel'ın da yazdığı... Av ...Avrupa Birliği... ...kendi geleceğini de tehlikeye atıp... ...zavallı bir duruma düştüğünü söylüyor... ...yani ortalıkta hakikaten... ...tutulacak <gülüyor> bir şey... ...insani dal... ...ne Avrupa Birliği'nde ne Türkiye'de... ...yok yani... Yok Avusturya Macaristan İmparatorluğu belki yeni bir ümit olabilir... ...olamaz mı? Avusturya Macaristan... ...kayyımlığı gibi bir şey kursak nasıl olur... Kayyumlık mı? Kim atacak? Selahaddin Kayyumi. Atacak. Peki olabilir. Yani neden olmasın ki? Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Yani, göçmenleri istemeyen blok şeklinde böyle Hırvatistan, <gülüyor> Sırbistan, Avusturya Macaristan. Aşağıya doğru. Makedonya'yı da alırlar bekçi diye. Belki olabilir. Neden olmasın? Ya, mesela şöyle demişim. Basil ilginç bir yorum yapmış. Gerçek za zafer sahipleri farklı görünür. Hem de eyalet parlamento seçimlerinden 3 gün önce sığınmacı krizi sona erdiği gibi güçlü manşetlere ihtiyacı varsa demiş. Eyalet seçimleri var ya 3 e, Almanya'da şimdi hmm. ona değiniyor işte. Tam ben, Cengiz Bey ile de konuşmuştuk evet, biraz önce. O, Angela Merkel'den müzakerelerin uzatmalara kalmasıyla yetinip Türkiye'nin tüm kaçak sığınmacılarının geri alınması şeklindeki yeni teklifini e pek içinden gelmese de bir dönüm noktası olarak satmak durumunda. Merkel'in deyimiyle bu niteliksel ilerlemeyi seçim kampanyasında bir bomba diye lanse edebilmek mümkün değil. Ancak Brüksel'deki 12 saatlik müzakerelerden fazlası da beklenmiyordu. Zira <gülüyor> Türk teklifi çok ani geldi ve pek çok ayrıntı açıkta kaldı demiş. Doğu Avrupa ülkeleri Merkel'in işi zor diyor. Doğu Avrupa ülkeleri arkalarında Almanya'nın bulunduğunu iddia ettikleri bu teklif karşısında kendilerini dışlanmış hissedip yine kavga çıkarmak için balıklama atladılar. Almanya Başbakanı yalanlasa da iddiaları bazı hükümetler her yerde nüfuz oluşturdukları düşüncesiyle direnmeye devam ediyor. Macaristan işte senin Macaristan Suriyelilerin Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı çıkıyor. Budapeşte yabancılara karşı mücadelesinde geri adım atmıyor. Bir işte parasız yabancılar diyelim şuna. Gerçekten evet, artık sinirim yani. buzda bozulmaya başladı. Parası olan yabancılar gayet güzel Macaristan'a gidip yaşayabilme ihtimallerinin ne olduğu Büyükelçi tarafından söyleniyor. Aynı zamanda benim bu Avusturya Macaristan kayyumluğuna Almanya'yı da ekleyebilmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Hessen eyaletinde yapılan eyalet seçimlerinde mülteci ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi Afde. Ortalama yüzde 10.3 oy oranına ulaşmasıyla beraber Berlin'de şok etkisi yaratmış. Bu Aa. oy oranıyla beraber Eyalette üçüncü parti konumuna gelmiş. Nasıl olur yavaş diyorlar? Yavaş yavaş geliyorlar oradan da. Evet yani e, Nick Dearden'ın yazısına değinmiştik. Dün yani bu sadece ayrıcalıklı pasaportlara sahip olan cebinde parası olanlara serbest e, hareket etme imkanı veren bir dünyayı kabul edemeyiz hem evrensel bir haktır, hem de itici güçtür. Hem yoksulluk, hem de eşitsizliği gidermek için mücadelede diyor. Ve değerlerin son bulduğu yer demiş Barbara Weysel'da. Bu zirvede pek yer bulmayan konu, tam da içeride basın özgürlüğünü kışkırtıcı bir şekilde fes eden, basın özgürlüğünü ortadan kaldıran Türkiye ile halı pazarlığını nasıl girişlebildiği konusu ve bu konudaki tartışma. Halı pazarlığı demiş o da, şark. Pazarı aslında bu durumda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin derhal yeniden durdurulması gerekirdi diyor. Hmm. Yani i̇lginç sesler çıkıyor aslında Almanya'dan da ve Avrupa'dan. Tabi bu ilke Avrupa Birliği'nin temel ilkeler katalogundan bir çırpıda çıkarılmadıysa yani, yani bizim haberimiz olmadan belki de çıkarıldı bu ilkeler bilemeyiz diyor Barbara Basel. Avrupa Birliği kendini sığınmacılardan kurtaracak bir anlaşma konusunda o kadar hırslı ki ondan bu bile beklenir demiş insanlık öldü diyor. Aynı hızda insanlık da tümden toprağa verilmiş oldu diyor. Şu an Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni de sıkışıp kalmış çaresiz, umutsuz bu kadar insana ne olacağı konusunda tek söz dahi edilmedi diyor. Hakikaten ya bizim derdimiz oldu sadece burada açık dedi. Türkiye'nin tamamen güvenli ülke olarak görülemeyeceği konusunda da bir şey söylenmedi. Her halükarda Türkiye kendisi de şu sıralar kanıtladığı üzere bir hukuk devleti değil. E artık Irak'tan gelen sığınmacılar topluca Musul'a doğru sınırdan topluca Dışarı mı edilecek? Bütün Afganlar büyük kamyonlarla Kabil'e mi gönderecek? ya da İranlılar sebepsiz yere ülkelerine mi dönmek zorunda kalacak bilmiyoruz. Almanya'da kişiler bireysel kaçış nedenlerinin ayrı ayrı incelenmesi hakkına sahip ve Avrupa Birliği bir bütün olarak Cenevre Sözleşmesi'nin yükümlülüklerine tabi. Şu an tek hedef sığınmacı sayısını sıfırlamak yerine geldiğinden gerisi hiç fark etmiyor demiş. Aşırı sağcıların idealine doğru hızla yol alıyoruz diyor işte asıl can alıcı paragraf bu bitiyor bu ideal kale halinde bir Avrupa'dır Avrupa Birliği daha 1 milyon sığınmacı kabul etti diye bu kavga ortamında kendi geleceğini sorguya açıyor Türkiye ile ilgili Türkiye ile her türlü kirli anlaşmaya hazır duruyor kendi sınırlarındaki köprüleri kaldırıyor bu ne açıdan bakılırsa bakılsın Zavallı bir tiyatro oyunu demiş. Evet trajikmiş. Her nasıl e, Türkiye Avrupa Birliği'nden çeşitli ya bu vize muafiyeti konusunda bir adım bekliyor. Bir e, gösterge görmek, göstergeyi e, insanlara e, iletmek istiyor. E, aynı zamanda vatandaşları da e, görmek istiyor Türkiye'den de bu konuda ne kadar samimi olduğunu. Yani yurt dışına en son çıktığınızda pul ödediniz mi siz? Pula pul para verdiniz mi? Harç pulu. Demişim. Yurt dışı çıkış Ede, harç bulu e 15 lira her çıkıştan hmm. işte yani bakalım ne olacak onlar kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı ya da fiyatı artacak mı şimdi vizesiz bir şekilde Avrupa'ya gidiyoruz diye tekrardan 150 lira ya da 100 lira civarında bir harç bulu ödemeyelim de. Sen tamamen yanılıyorsun bak Avrupa 10 gün süre istemiş Türkiye'den. Bir düşünelim mi demişler. Evet 10 gü güvenli peki. bölge artık Avrupa Birliği'nin derdi starın manşeti bu. Ha böyle mi demişler? İlginçmiş aynen şey. böyle, <gülüyor> aynen böyle. Güvenli bölge artık siz düşünün. Artık siz, artık top Avrupa'da istemiyoruz kardeşim. Siz de istemiyoruz şeyinizde, e, güvenli de istemiyoruz. Orta Doğu da istemiyoruz. NATO geliyor zaten. Kapatacak sınırı. Mültecileri de istemiyoruz. Derlerse ne olacak? Türkiye hangi müttefikiyle beraber bu kararın karşısında durabilir? Rusya, bu, bu, bu. Mısır, Alekoyla. Çipras. Çipras'la. E, tabi. Aradaki iki hocanın NATO gemilerini geçmeleri lazım birbirlerine <gülüyor> kavuşmalar için ama zaten ferivot konulacakmış Selanik'le İzmir arasına. Rahat rahat gidip gelirler artık. Ahmet'le Aleko'nun Zeybek'i koynadığını düşünebiliyor musun? Ya? Kayseri Zeybe. <gülüyor> o mantı. Mantı mıydı? Kayseri Zeybe olur mu? Ben, <gülüyor> ama Kayseri mantısı yerek Zeybek oynasınlar. <gülüyor> Zeybek oynasınlar. Bence çok güzel olabilir yani. Evet. Ve biz de buradan Öztürk, Serengil şeyiyle, söyleyişiyle on çok çok iyi deriz. Mükemmel bir program olur. Bir, de, bir şey de çalmayalım artık. Tamam. Ayrılın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açıkkastı.